Oh yeah. Çıkkasıydı. Kainat bugün 24 Şubat Salı, yıl 2015, ay 2, gün 55, Kasım 109 1436 Hicri Cemaziye'yle evvel 5, 1430 Rumi Şubat 11 Fırtına Günün Tarihi 105 yıl önce bugün 24 Şubat 1910'da Sanayi Nefise Mektebi'nin yani bugünkü adıyla Güzel Sanatlar Akademisi'ni kuran müzeci ve ressam Osman Hamdi Bey öldü. Eski Hisar'daki evi şu anda müzedir. Büyük Saatli Maarif Takvimi. Earth. Raise your glass to the good and the evil Lay your to the sword of the earth Say a prayer for the common foot soldier Spare a part for his back work Say a prayer for his wife and his children burn the fires and who still till the earth When I search a faceless crowd A swirling mass of rays and black and white They don't look real to me In fact kes. Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı Ömer Madra, Can Tonbil Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre de bize destek veriyor Günaydın. Günaydın Evet açılışta biraz daha geç bir açılış yaptık bugün bir teknik sebeple gecikmemiz oldu açılışta çaldığımız parça The Rolling Stones'dan Salt of the Earth'tü ve şey diyordu belli kırılana kadar çalışan işçi ağır işçi çalışanlara içelim soylu olmayanlara adımlar büyük olmayanlara içelim iyiye ve kötüye kaldıralım kadehimizi ve dünyanın tuzuna içelim öyle ayak piyadeye içelim herlere ve onun insanların Sırtlarını kıracak kadar ağır çalışanlara içelim, onun karısına ve çocuklarına içelim. O da evin ateşini, ocağını yakan ve hala toprağa ekip biçen karısına içelim diyordu. Niye çaldığımızı da Eduardo Galeano söylesin şimdi.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 İmparatorluğun Tuzu İsa'dan önce 31'de Roma, Kleopatra'ya ve hem şöhrette hem de yatakta Sezar'ın mirasçısı olan Marcus Antonius'a savaş ilan etti. Bunun üzerine İmparator Augustus, kamuoyu nezdinde gücünü sağlamlaştırmak için halka rüşvet olarak tuz dağıttı. Pleplere tuz hakkını aslında patriçiler vermişti ama alabilecekleri miktarı Augustus arttırdı. Roma tuzu seviyordu, kaya tuzu ya da deniz tuzu. Romalıların kurdukları şehirlerin yakınlarında her zaman tuz oluyordu. İmparatorluğun Ostia plajından tuz getirmek için açtırdığı ilk yolun adı Via Salaria, tuz yolu oldu. Maaş anlamına gelen salario sözcüğü de köken olarak o dönemde askeri seferlere katılan lejyonerlere ödemenin tuz olarak yapılmasından gelmektedir. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman doğru. Sel yayıncı. Evet. Salary kelimesi tuzdan geliyormuş. Galilean yaklaşık 2000 yıl önceden bahsediyor burada. İsa'dan önce, 100 senede civarında. Şimdi bu baktığınızda bundan 2000 sene sonra belki. Para da aynı şu anda kullandığımız para da aynı şekilde tuz kadar tuz, buz olacak değerli olacaktır muhtemelen. Para mı? Hı -hı. Yani en son mesela gelen bir haber vardı. Türkiye'nin yaptığı tuz ihracatı 2.7 milyon dolara ulaşmış. Geçtiğimiz yıla göre %67 artış göstermiş. Ön mesela 2000 yıl sonra Türkiye'nin yaptığı para çıkışı ülkeden son para farklı bir amaçla kullanılıyor. Yani hangi amaçla kullandığını bilmiyorum. İsterseniz kese kağıdı olarak kullanın, isterseniz tuvalet kağıdı. Ee, ihracatı da artabilir Türkiye'nin. Böyle günlerde göreceğiz. Göreceğiz. 2000'in sonra mı? Evet, olarak görüyorum. Japonlarda bu çalışanlara ne diyorlar biliyor Salariman. Salariman. Ha oradan geliyor. Salariman. Salariman surdan geliyor. Evet tarihte bugün neler olduğuna da tekrar biraz daha bakalım. 1920'de Nazi Partisi kurulmuş. Bayağı olmuş. Kurmuşlar yani. Kurmuşlar evet. 1942'de 769 Romanyalı Yahudi taşıyan Struma vapuru Nazilerden kaçıyor onlar. Romanya'daki kan rejimden Karadeniz'de batırılıyor, tamamen terk ediliyor kaderine Türkiye'de de. Ve yalnızca tek bir yolcunun kurtarıldığı, kurtulabildiği biliniyor. Sonucu Tabii da bu oluyor galiba. birisi trajedilerinden birisi. 1800, şey, 1989'da da Ayetullah Ruhullah Humeney, 3 milyon o zamanki İran'ın dini lideri ve diktatörü, Amerika Birleşik Devletleri'ne 3 milyon dolarlık bir şey biçiyor, ödül biçiyor başına yazar Salman Rushdie'nin da Satanic Verses, şeytan ayetlerini yazdığı için o gerçekleşmedi. Çok gerçekleşmedi çünkü. de. O Salman Rushdie'nin o zamanlardaki yaşamını düşünseniz de etrafınızda sanki Sürekli sizi öldürecek biriniz, birisi arkanızda evet, olmadı Bu arada şeylerin de e, struma gemisi demişken e, geçen haftadan e, önemli bir haber vardı o aklıma geldi. Özellikle Taraf Gazetesi'nde hafta sonunda manşetti pazar günü. Belki günkü İngiliz Financial Times gazetesi Türkiye'deki azınlıklara özellikle de Yahudilere yönelik nefret söyleminden endişe duyan 17 bin Türkiye vatandaşı Yahudi'den yaklaşık 5 bininin üçte birine yakın. İspanya vatandaşlığı için başvuruda bulunduğunu yazmıştı. Yani İspanya'nın 500 yıl önce sürgüne yolladığı Yahudilerin Osmanlı tarafından İzmir, Selanik ve Bursa'ya yerleştirildikleri hatırlanıyor Financial Times'a göre. Yahudiler İslamcı hükümetin söylemini düşmanca bulup Erdoğan'ın faiz lobisi çıkışlarından da endişe duyuyorlarmış. Edirne valisinin İsrail'in Gazze saldırısı nedeniyle Türkiye'li Yahudileri nefret söylemiyle suçlaması da Yahudi vatandaşların kaygılarını artırmış durumda. Yahudilerin de geleceklerini İspanya'da aradıkları haberi vardı. Yani Yahudi vatandaşlar Türkiye'den kaçıyor manşetiyle. Böyle bir haber vardı. Evet, Şalom gazetesinde şöyle yazıyormuş 1492 de İspanya'daki engizisyondan kaçan Yahudiler özür dilerim Financial Times'te yazıyormuş bu. 1492 senesinden bahsediyoruz. yaklaşık 500 yıl önce İspanya'daki engizisyondan kaçan Yahudiler Osmanlı ülkesine kabul edildi ki güvenli bir ülke olduğu için, kendilerini kabul ettikleri için kabul edildi. Ve 500 yıl boyunca da burada yaşadılar. Türkiye'deki Yahudi toplumu zaman içerisinde büyük bir nüfus azalması yaşadı. 1920'lerde İstanbul'da 50 bin Yahudi vardı. Şehrin nüfusunun %7'sini meydana getiriyordu bu rakam. Ancak 1940'larda uygulanan varlık vergisi Yahudilerin İsrail'e göçünü hızlandırdı. Ve da en sonki ki şu andaki gördüğümüz gibi bir şeyden bahsedebiliriz galiba. Evet topu topu da 17.000'den bahsediliyor sayı olarak şimdi onun da binin İspanya'ya vatandaşlık için başvurdukları söyleniyor. İspanya'dan da pozitif bir cevap alındı gibi de bir haber vardı. Devamında da öyleydi. 500 yıllık bir miras. Evet. Böyle. Doğrusu. Açık Yahudi karşıtlığı Türkiye. Türkiye'de. Bu arada e, dünya e, saygı duruşunda diye bir haber vardı dün. Akşam Öyleymiş. gazetesinde. Konu neydi? Türkiye'yi ateşe atmak isteyenlere karşı Şah Fırat operasyonu yapılmıştı. Hmm. Talimatta başkomutandan geliyordu diye. Başkomutanında bir fotoğrafının eşliğinde verilmişti. Dünya yani bölgede oyunu ben kurarım mesajı vermişti. Yani sadece bu dünya haberlerini dünya ve Türkiye bütün olup bitenleri Mesela sadece akşam gazetesinden okuyarak öğrenmek gibi bir niyetim varsa hiç tavsiye etmem. Ee, o zaman dü bütün dünyada Türkiye'nin konuşulduğunu ve büyük bir hayranlıkla da bu operasyon denen hikayeyi izlediğini düşünebilirsin ama bu yanıltıcı olabilirsin. Evet ya ortada çok ufak bir ayrıntı var ee, belki herkesin gözüne çarpmayacak bir ayrıntı ama önemli bir ayrıntı. Yani bu operasyonun, dünyanın saygı duyduğu bu operasyonun ne şekilde geliştiğini anlatabilecek ufak bir detay olarak da görülebilir bu. Süleyman Şah Türbesi'nin nakledildiği Suriye Eşmesi'ndeki arazinin ile sahibi Bozan Osman'la konuşmuşlar. Bozan Osman şöyle anlatıyor durumu. IŞİD saldırısından sonra maddi açıdan zor günler geçirdiklerini söylemiş. Türkiye devletinden yardım talep ediyormuş bunu söylemiş ama olayı da şu şekilde anlatıyor. Süleyman Şah Türbesi'nin yapılacağı arazi bana ait. Ben araziyi satmadım. Herhangi bir anlaşmada yapmadım. Zaten de buna gerek duymadım. Gece Türk askerlerinin bize bizim köye doğru gittiğini gördüm. Zaten 200 metre mesafede olan bir yer burası. Sabah bakınca oraya orada askerleri gördük. Sabah da muhtara yani Supi Yavuz'un yanına gidip Türk askerleri bizim toprağa mı gitti diye sordum. Muhtar da bana bir şey olmaz dedi. Arazi yüzdün tamamı benim. Önceden haber veren de olmadı. Gidip konuştuk askerlerle. Bir şey olmaz biz sizin kıymetinizi biliyoruz dediler bana. Biz 12 kişilik bir aile olarak IŞİD'in Kobani'ye saldırdığı esnada Türkiye'ye aşağı işme köyüne gelip dayımızın yanına yerleştik. Zaten zor durumdayız. Suriye'deyken şu anda türbenin yapılacağı arazi üzerindeki tarımla uğraşıyorduk demiş. Buğday arpa falan ekiyorduk o topraklarda demiş. Artık o buğday arpa ekilen topraklarda ufak bir türbe var. Onun fotoğrafları da yayınlandı. Daha doğrusu İnşaat, i̇nşaatın fotoğrafları var. Aynı zamanda eskiz çalışmaları da var. Türk Devleti'nden yardım talep ediyoruz. Suriye'de toprakta çok pahalıdır. Ne olacak bilmiyoruz demiş. Bu yani planlı olarak e, giden bir şey değil. Mesela Bozan Osman'ın toprağını değil de yan taraftaki e, başka birisinin toprağına e, konabilecek bir türbeden de bahsedebilmek belki mümkün olabilir burada. Çünkü e, önceden bir hazırlık yapılmadığı ortaya çıkıyor galiba. Sabah büyük yöneylesiniz. Bu da yer peygamberiniz toprakta bir türbe. Etrafında askerler, kocaman da bir bayrak. Fotoğrafta çekiyorlar. Buldozerler. İlginç bir zane olsa gerek. Evet, son derece e, acayip bir durum olduğu konusunda herhalde tereddüd yok. Dünya buna saygı duymuş demek ki. Dünya Türkiye'nin duruşuna, dünya bir de saygı duruşu da saygı kelimesiyle spor e, basınının sık sık başvurduğu bir kelime oyunu bu. Şah, saygı, saygı karakolu ya dünya saygı duruşunda diyor. Bölgede ben oyunu ben kurarım demiş ama çok karışık bir şey var. Görüntüler de var. Yeni diye yapılan Süleyman Şah Türbesi'nde AVM tipi türbe demiş. İşte mesela taraf gazetesi bugün. E, o toprakları Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu toprakları IŞİD'e terk eden hükümet sınıra 200 metre mesafede ultra lüks bir türbe inşa edecek. Yanında otel, restoran ve dükkanlar da yer alacak diyor. Artık bu şaka olacak diye düşünüyorsun ama değilmiş. Yani o kadar da değildir diye düşünüyorum. Türbenin yanına ne yapılacakmış? Otel, restoran ve dükkanlar mı? evet. Bilmiyorum yani. Vatan Yok, toprağını canım, intikal değil. ettirdik diyor Davutoğlu bu sırada. Bu ya bir dakika şimdi baştan Selahattin ve Can bu AGM değil. Açık gazetenin ya. magazin eki değil ama karıştı. Tamamen hatlar karıştı birbirine. Yani. Ertuğrul Gazi ve Süleyman Şah müzelerinin de yer alacağı proje turistik geziler için uygun olacakmış. Projenin ilerleyen aşamalarında türbenin yanında ziyaretçilerin konaklama ve yeme içme ihtiyaçlarının da bazı tesisler tarafından karşılanması öngörülüyormuş. Bunun da inşaat çalışmaları aynı şekilde devam ediyormuş. Süleyman İnşaat şey, edilmesi öngörülüyormuş. Yani, Daha başlamamış galiba. türbesinin olarak. nasıl olacağını gördüm. Ama mi işte mi? orada o fotoğrafta şey yok. Fotoğrafta restoran yok. bu çizim. E, özür dilerim. O, eskizde şey yok. E, dimdik bir Türkiye bayrağı var. O tamam da. Restoran ve otel yok. Yani gerçekten nerede e, hacılar, nerede şey yapacaklar, ağırlanacaklar, nerede e, istirahat edecekler? Niye kutsal emanet oluyor ayrıca? Aydın Engin bunu soruyor diyoruz. Kötü bir şey mi kutsal emanetin olması? Hele böyle prefabrik taşı taşınabilir bir e, kutsal emanet olması. Gerçekten dünyanın saygı duyacağı bir şey olmaz mı? Düşünün sırf Kudüs için kaç milyon insan öldü bu tarihte? Tarihler boyunca kaç milyon insan öldü? Kutsal emanetler kutsal emanetler diye diye. Bunun yerine prefabrik bir tane yapacaksınız. Taşınabilir kutsal emanetleri. Oradan oraya oradan oraya götüreceksiniz. Baya karışık. Kaçtığınız bir. zaman götüreceksiniz. ettiğiniz zaman götüreceksiniz. Ama restoranlar ve şeyler nasıl giderler onu bilmiyorum. Yeme içme tesisleri ve oteller. Oteller değil otel. Otel de değil. Dinlenme tesisi. Şimdi dünya saygı duruşunda kelime oyunlar karşılık. <gülüyor> Cumhuriyet Gazetesi de kaygı Karakol demiş. Türkiye ile PYD arasında da ipler gerildiği haberi var. Şimdi çok e, anlaşılması güç olan pek çok nokta var. Şimdi hiç kimseden yardım almadan, kimseye destek ve, e, sormadan yaptık diyorlar. Hem Başbakan başta açıkladı bunu, sonradan da Cumhurbaşkanı Finan'ı da söyledi tabii. E, Süleyman Şah Türbesi'nin taşıma operasyonu PKK'nın Suriye kolu PYD ile birlikte yapıldığı yolunda da iddialar var. Bu PYD'nin kendisinden de geldi. Değil mi? Ya yani iddiadan daha ziyade, İddianın ötesinde işgilde savaşarak PYD'nin açtığı topraklar üzerinden, yollar üzerinden geçildi. üzerinden geçildi. O koridor üzerinden geçildi. Yani ya oradan çıkan fotoğraflara baktığınız zaman da bu harabeler içerisindeki bir kentin içerisinden, bir kasabanın içerisinden geçiyor zırhlı konvoy. Yani PYD ee, operasyonda biz de vardık dedi. Biz de başarıyla yazılı açıklama yaptı zaten. Dün okuduk bunu. Ee, da, evet. Hatta burada Ankara'da da görüşüldü dedi temsilciler. Değil mi? Gayet net. Ee, buna HDP'nin yani Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Demirtaş ve PKK yöneticisi Karayılan'da konuşmuş dün. Ve Kara Karayılan'da Aynı şekilde destekte bulunmuş. Yani sonuç olarak böyle bir şey var. PYD terör örgütüdür diyerek iddiayı yalanlamış İbrahim Kalın. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Niye başbakan değil de cumhurbaşkanlığı sözcüsü bu yalanlamada bulunmuş sual edecek olursan sakın sorma bilmiyorum çünkü. Başbakan yerine neden? Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün böyle bir Lafı şey. Lafı mı olur? Yani ha Cumhurbaşkanı sözcüsü ha başbakan desek Olur canım Neden İki ayrı insan onlar İki ayrı kurum da aynı zamanda değil mi Ama karışıyor bazen bu kurumların işlevleri ve içerikleri O yüzden bende de böyle bir kafa karışıklığı ortaya çıkıyor Soru sorma ihtiyacı doğuyor Bütün, Ama şöyle bir durum söz konusu Yani işidin çekildiği bir bölgeden bahsediyoruz Çekilirken bile o bölgeyi bu bir tuzaklarıyla Çeşitli mayınlarla temizlemesi gibi bir durum Muhtemelen söz konusu olacaktır Bunları tek başına mı kaldıracak da Türk Silahlı Kuvvetleri o zırhlı konvoyuyla? Yani böyle bir e, hal içerisinde nasıl oradaki savaşan insanların, işe de karşı savaşan insanların desteğini almadan o kadar ileri noktaya kadar ilerleyip gidip oradaki askerlerini alıp tekrar de... geri gelebilirler. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı açıklayıp nasıl gibi konuşabilirim istiyorsanız size. Benim anlamadığım başka şeyler de var. Ya da akşam gazetesi gibi. Hı? Sabahı merak ettim Oyun bozduk demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan da Süleyman Şah türbesine Ve oradaki askerlerimizi bize karşı Adeta bir şantaj aracı gibi kullanmak isteyenlerin Oyunları bozuldu Kimden bahsediyor Kaçıncı bozulan oyun bu acaba yani Cumhurbaşkanının Daha başbakanlık döneminden başlayarak Sürekli olarak kullandığı bir Terminolojinin En önemli parçalarından biri bu Satır altı okumaktan gözlerimiz bozuldu kim oyunu? Ben deminki şeye bir noktada daha döneceğim. Ee, şimdi bu, bu İbrahim Kalın konuşuyor ama e, şimdi Cumhurbaşkanı dün, dün, dünkü bütün okuduğumuz sabah akşam Yeni Şafak ve diğer iktidara yakın gazetelerin hepsinde Cumhurbaşkanı'nın ağırlık olduğu söylüyordu. Ama bir yandan da her şeyin Başbakan'ın fotoğrafları vardı Genelkurmay Başkanı ile beraber. Şimdi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Davutoğlu operasyonu yöneten kişi olarak da lanse ediliyorlar. Halbuki Başbakan Davutoğlu AKP binasında Savunma Bakanı İsmet Yılmaz mecliste operasyonla ilgili çalış, açıklama yapıyorlar. Erdoğan ve Sözcüsü İbrahim Kalın da farklı saatlerde aynı konuda değerlendirmelerde yapıyor. Ço çoğulcu bir yapıya sahip Roma İmparatorluğu o. gibi çift başlı. Alman mıydı o? En az çift başlı. O çift başlı Kartal. Arnavutlarda da var, Almanlarda da var eğer. Malumat istiyorsan. Evet. Evet karışık bir <gülüyor> durum var. Kim yapacakmış? Müştenici kimmiş? Dahası da var. Onun bilgileri Bilgi, var mı? Sadece şey değil ki turistik şey mi diyorsun? Evet, evet. Ertuğrul Gazi ve Süleyman Şah müzelerini mi? Evet. Turizm Bakanlığı herhalde. Adı vatandaşın parasını ödüyorlar mı yalnız Bozan'ın? Bilmiyorum öderler herhalde. Biz sizi düşünürüz minvalinde şeyler söylemiş askerler. Ama sonuçta askerler ödemeyecektir. Biz, öderler öderler biz mi ödeyeceğiz? büyük devlet bu Türkiye öder diye düşünüyordur muhtemelen ee, türbenin yanında ileride, ileride ziyaretçilerin konaklama ve yeme içme ihtiyaçları için de bazı tesisler inşa edilmesi öngörülüyormuş Hüseyin Özel'in haberi bu bir başka şeyde yardım konusunda sadece yerel Kürtlerden değil Zozan'dan mesela Bozan mıydı şey sahibi arazinin sahibi Hmm. yalnız ondan değil Amerika Bozan Bire Osman Bozan Osman değil sadece ee, Oyun Bozan Osman IŞİD'den de destek alındığına dair de iddialar var bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden de çok sayıda soru var destek almadığı ülke yokmuş gerçekten saygı duyulması gerekiyor herkes savaşıyor Türkiye bir giriyor oraya bir anda bütün çalışmalar duruyor zırhlı konvoy içeri giriyor ve araziyi yıkıp askerlerini alıp binayı yıkıp, türbeyi yıkıp askerlerini ve kutsal emanetleri alıp geri dönüyor. Sonra bu süreci başka bir yerde başlatmak için Hürriyet Gazetesi de Eşme Yeni inşaatları Mesela bunu geniş bir fotoğrafla yeni türbenin yapıldığı bölge nöbetçi kulübesi arada 180 metre var PYD'nin kontrolündeki bölge var orada metre verilmemiş sınırdaki tel örgü gösteriliyor. Yani PYD kontrolündeki Eşme köyüne taşınacak olması bölgede yeni bir fotoğraf ortaya çıkardı diyor. Geçici türbe var. Yeni türbe şöyle olacak. Türbe inşaatı bittince 10 dakikada taşınabilecekmiş. Bu da dünya tarihine geçecek bir... Bu yeni türbeden bahsediyorsunuz. Evet. 10 dakikada taşınabilecek evet. olan. Sen espri yapıyordun taşınabilir evet, evet. diye. Hayır öyle değil. Gerçekten taşınabilecek. Gerçekten taşınabilecek. Prefabrik yani. Prefabrik'e ötesi bir şey. Tekerlekli herhalde. Karavan yapsınlar o zaman. Yani insanlar Zaytung'da çeşitli sosyal medya mecralarında dalga geçiyorlardı da böyle miymiş gerçekten? Nerede yazıyordu bu? Hürriyette hürriyet, mi? Hürriyette bugün türbe inşaatı bitince 10 dakikada taşınacak diyor. 10 dakikada taşınabilmesi demek bunun tekerlekli olmasını gösterir. Gerçekten haklılarmış. Ben ilk önce güldüm sonra çok ciddi bir olay. Dünyanın saygı duyduğu bir olay karşısında gülümsememi gizlemem lazım diye düşündüm ama boşu boşuna gülümsememi gizlemişim. Evet. baya seyyar yapıyorlar türbüyü. evet seyyar yapıyorlar <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> bu arada kanalda e, devrede koran gümüş de yazmıştı gayet <gülüyor> kaygı verici bir yazı şimdi Erdin Çelikkan'ın yazısından da görüyoruz 43 kilometrelik kanalda yapılacak ya yeni İstanbul boğazına ek İstanbul, hı hı. kanal İstanbul kentin nüfusu onun çevresindeki kentin nüfusu küçültülmüş biraz. Senin bundan haberin var mıydı? Yeni yapılacak kanalın çevresindeki kent. Önceden o çeşitli emlakçılar tarafından alınan gaz evet. edilen yerlerden mi bahsediyorsunuz? 1,2 milyondan 500 bine çekilmiş. Nüfusu şöyle bir... Doldur boşal güzel, güzelim diye. Benden daha iyi bilirsiniz onu. Sonra... Kanal üzerinde Çekeceksiniz nüfusu ardından oraya yavaş yavaş istediklerinizi koyacaksınız böyle tutam tutam Atacaksınız Ama kanalın etrafına Bir de köprüler Köprülere bir gerek yok oraya tokik, binaları Monopol oynadınız gelecek. mı siz daha önce Oynadım monopoldeki o binaları alıp böyle serpiştiriyorsunuz En sevdiğim şeylerden bir tanesidir Kendinize yol yaparsınız böyle tavuk şeyin üzerine serpiştirirsiniz Aynen öyle bir durum ortaya çıkacaktır Muhtemelen Ama şimdi kanalın yeri mi değişmiş Kanal değişti diye başlık atmışlar Yeri değiştiyse bunca bu masraf nereye gidecek? Kim karşılayacak bunu? Devletten yardım istemeleri lazım emlakçıların da bu noktada çalışan. Olabilir. Değişmiş mi? Dörtten altıya çıkmış köprü sayısı. Selçuklu mimarisi üzerinde yapılacak binalarda altı katı altı katı aşmayacak. Buralarda da Türbe'de Osmanlı Selçuklu e, izleri taşıyormuş. Operasyondan önce tasarlanmış sonra da düğmeye basılmış. Güzargah değişmiyor mu değil mi? Güzel gel. Kanal İstanbul binbir. Altın, altına yani bakmadım haberin detayına. Çok Ay bizim evin olduğu yere de gelir mi diye merak ediyorum da. Son emlakçılar geldiği zaman kapı eve gittiğim zaman bulmuyor kapının önünde. Neyse. Monopol'e buyurun. Bu arada e, birkaç şey haberi de verelim. Oscar ödüllerini söylemeyi e, e, ihmal etmiştik. Dün aslında biliyorduk ama Birdman aldı esası itibarle değil mi şeyi büyük ölçüde? Evet e, götürür fakat önemli şeyler var Edward e, Snowden'ın... E, konu edildiği dünyanın en büyük boz, oyun bozanlardan biri, vasipli yani ifşatçılardan birinin hayatına ilişkin çekilen Lo, Laura Poitras'ın e, Ödülünün açıklanması da ayrıca gayet hoş bir durum yarattı. Ondan da bahsedebiliriz. Şimdi bir ara verelim. Biraz daha tatsız haberlerimiz de daha sonra olacak. Açlık gibi. Açık gazete. Just in the rain. soaking wet torture in my heart but I tried to forget just walking in Just Walking in the Rain Johnny Ray'den dinlediğimiz bir şarkıydı Johnny Ray, John Alvin Ray Asıl Onun ölüm yıl dönümü 1990'da Ölmüştü 1990'ın 24 Şubat'ında 1927 doğumlu Şarkıcı Şarkı yazarı ve piyanist Bir kulağının da iyi işitmediğine Dair de Rivayet efsane dolaşırdı bir zamanlar Evet ona da bir Günaydın dedik ve Nasıl devam edelim yolumuza? Şimdi çok birkaç tane çok endişe verici haber var. Şimdi Suriye'nin de büyük bir bölümünü çene alan bir durum bu. İbrahim Kalın'a sormuşlar mesela Suriye ama antlaşmaların ihlali olduğunu söylüyor demişler. Onu ciddiye almıyoruz demiş Cumhurbaşkanı'na. Bu da yedi mi? Ciddi anlaması durum mu? Yani ilginç bir şey. Bu onlay ilgilenmiyoruz filan demiş. Yani teorik olarak kağıt üzerinde hala Suriye toprakları olarak nitelenen bir yer orası. Evet. E ama soruyor insanlar da işte. Mesela işitli anlaşma mı yapıldı diyorlar. Pek çok soru var. Irak ve Suriye'de türbeleri yıkan örgüt Süleyman Şahani'ye niye dokunmadı diye. Sen de üstünde asarla durmuştun operasyonun neden görmezden geldi? Türbe Işidin izniyle mi taşındı diye sormuş mesela Göksel. Bozkurt'ta, Yurt Kastesi'nde aynı bu soruyu soruyor. Yani eee işgal ettiği topraklar üzerinden geçtiğini biliyoruz işte hazırlık konvoyun. Evet yani pek şey değil. eee Anlaşılır gibi bir iş değil İbrahim Kalın'ın sözünü de anlamadım yani Uluslararası hukuka e, Böyle bir şey söylenemez yani İbrahim Murat Karayılan da PKK yöneticisi de e, Türk devlet yetkilileri operasyonla ilgili olarak Kobani kanton yöneticileri YPG ve PYD ile 5 kez Görüşme yapmışlar diye konuşuyor İzin ve destek istendi diyor Bunu kabul etmek neden bu kadar zor? Onlar terör örgütü çünkü. Yani en azından öyle söyleniyor. Yani işit bizim için neyse YPG'de, PKK'de on, odur denilen eski evet, bir başbakan. Evet. Şimdiki cumhurbaşkanımız var. Ama bir diğer taraftan da oraya mühimmat geçişi, peşmergelerin geçişi, Kobani bölgesini savunmaya gidişini herkes gördü. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin en büyük müttefiki. Amerika Birleşik Devletleri'nin oraya yardım yaptığını, YPG kuvvetlerine yardım yaptığını herkes gördü. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer müttefikleri Türkiye'nin... YPG ile aynı saflarda savaşırken Türkiye'nin hayır onlar teröristtir demesi bir inat inatın devam ettirilmesinden başka bir şekilde açıklanabilir mi? Valla bir açıklama benden bekliyorsa bugün için Selahattin'den bekliyorum. Ha, evet, ha, Selahattin'in e Selahattin e hayal kırıklığına uğratacağım seni çünkü mümkün değil. Neyse o zaman şunu söyleyeyim bana. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa Sümeyye Erdoğan'ın korumalarının tamamı değişmiş. Sümeyye Erdoğan'ın suikast yalışmalarının ortaya çıkmasından sonra koruma ekibini özel harekatçı polisler de yerleştirmiş. Şimdi bu hanımefendi e, kuaföre gittiği zaman yanında özel harekatçılarla beraber mi gidecek? Evet. evet. Kuaföre giriyor ilk önce özel harekatçılar giriyor içeri temizliyor bakıyor teker teker kimlik kontrolü yapıyor ardından da e, kadar hanımefendi kadar da değil, orada. E, bir de şöyle bir durum var koskocaman sanal yaptığınız için kuaför mi koymadınız ya da güzellik bakım merkezi mi koymadınız diye sorarlar adama. Neyse, dünya gündemine dönelim istiyorsanız. Mısır'dan evet. başlayabilirim ben. Mısır'ın tanınmış muhalif, muhaliflerinden hala Abdülfettah 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Neden? 2011 yılında mübarek rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan ayaklanmada e, yaptıklarından ötürü. Göster, e, gö, gösteri yürüyüşleri kanunu da çıkarıldı orada. Evet, e, daha önce aynı suçtan 1 yıl hapis cezası almış Abdülfettah temiz mahkemesinde çok daha ağır bir cezaya çarptırılmış oldu deniliyor Doğu Çevre'nin haberinde. Önde gelen aktivistlerinden biri. Evet. Ala Abdülfettah. Aynı davada yargılanan diğer 24 kişiye 3 ile 10, 15 yıl arasında hapis cezaları ilerilmiş. Tam anlamıyla bir dehşet verici kanunlar bunlar. Yalnız değilsiniz. insan hakları örgütleri de yasaya eleştiriyorlarmış ve durumu eleştiriyorlarmış. Mursi'ye karşı gerçekleştirilen darbe sonrası Mısır'da en az 20 bin kişine tutuklandığı tahmin ediliyormuş. Evet. 5 yıl vermişler böyle bir şey. Yani itiraz ettiği için. Protesto protesto gösterilerine katıldığı kanun, için. Ya yani bir de kanun olmaz yani toplu yerlerde hükümet izni olmadan toplanamazsın diyen kanuna aykırı davrandığı için karar okunduğu zaman Elfetten ailesi ve arkadaşları hem göz yaşı dökmüşler. ...bu adaletsizlik karşısında... ...hem de kahrolsun askeri yönetim... ...diye bağırmışlar. Tutuklanmışlar mı... ...bilmiyorum. bilmiyorum Öyle bu haber, haber yok. Hem coğrafya olarak hem de zaman olarak... ...Türkiye çok uzak bir yerde durmasa gerek. Önümüzdeki günlerde yeni geçirilen bu... ...üç güvenlik yasası yüzünden... ...benzer haberleri Türkiye'den de okuyabilmek... ...gibi bir durum söz konusu olabilir. Evet, ona Şimdi geçelim ama geçmeden önce... ...çok önemli bir haber var. Kenya hükümetinden bir açıklama var. Bu yıl yağışlar geç başladı... ...ve erken bitti... Kuraklık var 1,6 milyon yani 1 milyon 600 bin Kenyalı tamamen açlık riskiyle karşı karşıya diye resmi açıklama yapmış. <gülüyor> yani bir hükümetin bakanı ve en yetkili bakanlarından biri bir kadın Kenya Planlama Bakanı yağış olmadı su ve otlaklar tükendi hayvanlar öldü demiş. En az 1,5 milyondan fazla 1,6 milyon Kenya'lı açlık önümüzdeki 6 ayda acil gıda yardımına ihtiyaç duyacaklarını belirmiş ve 16 bölgede acil eylem planı. Bunlardan bahsetmek bahsetmişken bir de başka bir şey söyleyeyim. Geçen yıl yakından izlemeye çalıştığımız şey vardı ya Gazze'nin yerle bir edilmesi olayı. Evet. 2200 kişi öldü. Çoğu sivil. Çoluk çocuk falan Evler yıkıldı ve 18 yıl sürecekti Neyse ki dedi çıktıktan sonra Yalnız şey demişti Hatırlanacağı üzere insanlar Retkililer Dünyadan yardım Yağıyor Herkes söz verdi ve yeniden inşa edilecek binalar insanlar çünkü sokaklarda Birleşmiş Milletler'in Yaptığı okullarda filan Kalırlardı Şimdi açıklanmış ...Gazi'ye bağışlar... ...biraz düşük kalmış. Hmm. Sormayacak mısın ne kadar? İsrail vurunca. Mevcut olan mı yoksa... ...vad edilen mi? edilen ne kadar da hatırlıyor musun? Hayır. 5 milyar dolardan fazla vereceğiz... ...demişti bütün dünyadan. İnsani servisler. Ne kadar gelmiş bugüne kadar biliyor musun? Ne kadarı? %5. 250 bin dolar bu da düşündürücü değil mi Associated Press'in sonucuna göre 800'den fazla Filistinli öldü İsrail saldırıları sonunda evler bitti ve %60'ının sivil olduğu ve sadece %11'inin öldürülenlerden militan olduğu söyleniyordu 2200'den fazla Filistinli öldü deniyor büyük çoğunluğu sivildi. Şimdi evlerinde oturamıyor neyse. Ne yapalım? Böyle para çıkmamış yani. Seher kentler, seher türbeler olduğu gibi seher kentler belki çözüm olacaktır. Ama malzeme yok, malzeme sokulamıyor İsrail'in izni olmadan. Hı. Tekerlek bile sokamazsın ev için yani. Neyse. O, evet o, o, o, <gülüyor> işleri e, çıkmaza sokuyor bu durum ve bir sorun var tabii. Ülkenin dört bir tarafında da Türkiye'ye dönecek olursak şiddet eylemleri inanılmaz bir şekilde e, süre geliyor. Yani dehşet verici olaylar dün yeterince üstüne duramadık üstünde duramadıktı Ege Üniversitesi'nde. Tam bütün bu şeyler tartışmalar yapılırken iç güvenlik yasasıyla ilgili gerilimler devam ederken bir e, ülkücü olduğu belirtilen bir çocuk vurulup öldürülmüştü evet. 19 yaşında mıydı öyle bir şey ve e, genellikle de Ege Üniversitesi'nin sakin ortamında tamamen böyle kuşku verici Gündem, gündemi değiştirici şeyler olması çok can sıkıcıydı tabi babası da ben Cumhuriyet Halk Partiliyim oğlum da Milliyetçi Hareket Partili olmayı seçti diye konuşmuştu bayağı kaygı verici gelişmeler var <gülüyor> ee, şeyden de bahsedelim bu güvenlik yasasıyla ilgili okuduğum en ilginç şeylerden bir tanesi açıklamalardan bir tanesi başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç'ın yani savaş barıştır var ya 1984 romanında klasik George Orwell'in Mini Truth Bakanlığından Gerçeklik Bakanlığının şeyinde yazar Tabelasında kocaman harflerle savaş barıştır ve devamı da vardır onları söylemeyeceğim. İç güvenlik paketi demokratikleşme adımıdır demiş. Buyurun buradan olun. Yani bayağı iç güvenlik yasasıyla ilgili... 3 parti bize karşı birleşti. Avrupa Birliği ve Uluslararası normlarına uygun bir düzenleme yapıyoruz demiş. Algılarla seyyarlaştı aslında yani. Demokrasi algısı var. Herkes için ortak bir demokrasi algısı olması gerekirken artık bu seyyarlaşan algılar yüzünden e, herkes kendi tarafından çekmeye çalışıyor. Özellikle iktidar. Bunu söyleyen kimdi? Arınç. Gülent Arınç. Hükümet Sözcüsü. Evet. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü. Hükümet Sözcüsü Üç parti birleşti demiş. Avrupa Birliği ve uluslararası normlara uygun bir düzenleme yapıyoruz. Göz altında tutma süresi bile bazı Avrupa Birliği ülkelerinde bizden daha fazla demiş. Bazı Avrupa ülkeleri. Suç işleyenlerin teşhisini zorlayacak tedbirleri de ortadan kaldırmak istiyoruz demiş. Yani atkını koyuyorsun o zaman suç çeşitlemek isteyen biri olarak göremiyoruz yüzünü senin şunu merak ediyorum ben Avrupa ile yapılan kıyaslamada benden daha fazla deneyiminiz olduğu için soruyorum bunu Ben <gülüyor> e, Avrupa ile <'yla> yapılan kıyaslama <gülüyor> so. sürekli böyle miydi yani e, Avrupa'da böyle deyip Avrupa'nın iyi taraflarını alıp he, klasiktir yok İyi taraflarını alıp kötü taraflarını görmezden gelmek evet, gibi bir durum. Selçuklular da da böyleydi. Tarih önce hep böyle miydi? Selçuklulara kadar gitmesek bile <gülüyor> 1970'ler 60'lar ya da 50'lere doğru ilerlemeye başlasak. Sürekli böyle istediğiniz taraftan alıp istediğiniz tarafı görmemek gibi bir durum söz konusu muydu? Avrupa denilen şey bu muydu yani? Buydu. Avrupa'da durum böyle. Avrupa'nın polisi işte böyle yapıyor. Avrupa'daki yasalar böyle diyorsunuz. Kendi e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki dava dosyalarınıza baktığınız zaman onların sayısıyla diğer ülkelerin Avrupa ülkelerinin sayısı arasındaki karşılaştırma yapmadan bunu görmezden giderek böyle bir karşılaştırma yapıyoruz Japon mağazası vardı orada Avrupa'dan gelmiş oyuncaklar vardı ama zor alınırdı çünkü hiç yoktu mağazalarda Avrupa malı filan işte bak bunlar Avrupa malı diye bakardık çocuklar içki içirirdi çok güzeldi Devam bu o çocuklar büyüdü işte <gülüyor> bu arada Yes filmini gördüm Yes ilk icraatlarından bir tanesi, e, uluslararası, e, üne sahip aktivist iki kişiden bahsediyoruz. İlk, Ken ve Barbie oyuncakları, oyuncak deyince aklıma geldi, seslerini değiştirmişler. Barbie, Ken olarak konuşuyor <gülüyor> ve askeri bir ifadeyle kalın bir sesli. <gülüyor> Ken, arkadaşı Ken de, miniş miniş bir sesle böyle seksi bir sesle konuşuyor. Barbie sesiyle. Hoş değil mi? İlginç. Oyuncak deyince benim de aklıma geldi. <gülüyor> Sabah gazetesine bakmak. Ee, Sabah gazetesinde kendi kendilerine yaptıkları bir tekzip var. Kirli oyunun yeni hedefi demişler ve İş Bankası'nın logosunu koymuşlar yan tarafa. Twitter'da, Twitter portlağı Fuat Avni, kamuoyunu karıştırma planlarına bu kez Türkiye'nin en güçlü köklü bankalarından İş Bankası'nı eklemiş. Diyor. Burada. Ama bakıyorsunuz Hangi Ne zaman haberi bu? Sabah gazetesinin internet sitesi 23.02 yani ne zaman? Dün ha, Dünün haberiymiş pardon ha, Dün dün de gelen haber buydu ee, CHP'nin iş bankası üzerine paralel yapıya para aktardı Ve bu paranın bir bölümünü 17-25 Aralık darbesi girişimi aktör, aktörlüğüne dağıtılması Deşifre olurken Devreye bankacılık kurulu girdi Gibi bir haberi imza atmış olan Star gazetesi'nin aktaran Sabah gazetesindeki haberin e, devamı bu. Kendileri yaptıkları suçlamayı bile Fuat Avni'ye atmışlar bu sefer. Demişler ki e, Fuat Avni'nin bankaya el koyacağı iddiaları yetkililerce kesin ifadelerle yalanlanmış. E bu bir, dünkü A haberde Fuat devreye bankacılık kurulu girdi deniliyor. Fuat Avni mi bankaya sabah gazetesinde Sabah gazetesinde e, Fuat Avni mi yazıyor? Bunu da sormak lazım. Bakın ipuçları geliyor yavaş yavaş. Farkında mısınız? Sabah gazetesinin yazdığını Fuat Avni'ye de dile getirdi. Sabah gazetesi yalanladı. Fuat Avni yalanladı mı bilmiyorum ama... ...sabah gazetesinde bir yazar olabilir Fuat Avni. Bu da benim iddiam. Evet. Kendi kendini e, tekzip eden bir gazete... ...gerçekten hiç... E, ...yazışmalarını neler vattam olarak bilmiyorum... ...bu gazetede. diğer gazetelerle oldum, ama... ...gözümden kaçmıyor. Aferin sana. Benden daha önemli... ...sabah gazetesi okuru olan... E, şey var ekonomi bakanı var Zeybekçi o konuşmuş ee, bu şeyle alakalı olarak sabah e, iş bankasına el konulması gibi bir iddiayla alakalı olarak iş bankası hakkında çıkan haberleri değerlendiren bakan Türkiye'de ekonomi hayali varsayımlarla hayali kişilerin söyledikleriyle yönetilmez demiş Star hmm. gazetesinden bahsediyor mu yoksa Fuat Avni'den de bahsediyor mu olama, bilmiyorum Belki Fuat Hamli Star gazetesinde yazıyordur. İş bankası Türkiye ekonomisinin Türk bankacılık sistemin en önemli aktörlerinden biridir demiş. Ama sosyal medyadaki bu iddialar Star gazetesinin bu iddiaları e, yüzünden iş bankasının hisselerinde de %3'lük bir düşüş evet. olduğundan bahsediyor. Ve dava açmış. Evet dava açılmış. İş bankası dava açıyor bununla ilgili olarak mahkemeye gidiyor. %3'lük bir düş önemli tabi çünkü bu dedikodularla. Bu arada Ali Ağca da ilginç bir yazısı vardı hafta sonundan gene pazar günden ondan da bahsedeyim. Kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi tarih bölümünde öğretim üyesi. Cumhuriyet Halk Partisi kapatılabilir mi diye ve şunu söylüyor. Paralel yapı davaları bu ve Sümeyye Erdoğan suikast planı saçmalığına ek olarak bir de İş bankası üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir operasyon planlayanların. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatmayı düşündüklerinden kimsenin şüphesi olmasın diyor. Şimdi böyle bir şeyden bahsediyor. İş Bankası'na böyle bir dedikodu, daha doğrusu dedikodu da değil. Nedir bunun adı? Spekülasyon. Spek yani Bu saçma sapan bir şey. Kanıtlanmamış şeye. bir takım belgeler üzerinden gider. Belge de yok. Belge Hiçbir var şey. ortada bir yazışmaların olduğu söylenen çeşitli çıktılar var ama o çıktıların kim tarafından nasıl söylendiği bilinmiyor. Sadece evet, gazetelerde yayınlanmış olan e, kağıtlar. Üzerinde de epey dalga geçilen kağıtlar bunlar. Evet, Belge de diyebilir miyiz bilmiyorum. Evet bunları ama e, işte İş Bankası üzerinden, İş Bankası'nın ortaklarından ya Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ten değil yani bu İzmir suikastini de akla getiriyor diyor. Bu hem bir karşı devrim hem de intikamdır demiş. İlginç yani. Paralel yapıyla Cumhuriyet Halk Partisi arasında kurulan paralel yapıyı da tırnak içinde ünlemle vermiş zaten. Arasında kurulmaya çalışılan organik bağ Sümeyye Erdoğan'ın Erdoğan suikast ile Kobani olaylarının arkasında paralel yapının olduğu iddiası Türkiye siyasetini yeniden dizayn etmek. Ve toplumu dönüştürmek için önlerinde engel olarak gördükleri muhalefet merkezi Cumhuriyet Halk Partisi'ni tasfiye etmek için yapılan sistemli planlardır diyor. Bakalım CHP kapatılabilecek mi diye bitiyor. Çok yani düşünmek bile istemediği şeyler ama bunlar yazılıyor ve söyleniyor artık. Artan tamamen çığırından çıkmış olduğu söylenebilir. Yani Türkiye tarihinin ve dünyanın aslında gördüğü en aslında özgürlük kısıtlayıcı kanunlardan bir tanesinin şey olarak çıkması ilgi çekici doğrusu. Demokratikleşme paketi. Demokratikleşme paketi olarak ortaya konması ve bütün bu hengame arasında bir de e, iklim sorunumuz var ki evlere şenlik yani mesela Yemen'de suyun bittiği resmen ilan edildi artık. Dünyada ilk suyu biten ülke oldu ve su savaşları, Suriye'de iç savaşın bundan kaynaklandığı kuraklıktan ve susuluktan kaynaklandığı biliniyordu. IŞİD'in en önemli mücadele alanlarından birinin Petrol yanı sıra, enerji kaynakları yanı sıra esas olarak su ve barajların kontrolü olduğunu da biliyoruz. Haritaya baktığınız zaman da bunu görebiliyorsunuz zaten. Evet, açıkça görünebiliyor ve bütün dünyadaki en önemli mesele olarak karşımızda Amerika Birleşik Devletleri yanıp tutuşuyor, Kaliforniya falan <gülüyor> Bir yandan da işte sular seller götürüyor ortalığı tekrar ve bunların Tümüyle bir de yeni kanal inşası gibi rant projeleriyle beraber birleştirildiğinde tamamen çığırından çıkmış bir ortam ve çığırından çıkmış bir iklim meselesi var. Biz de bunu dert edilenlerden biri olarak bu cumartesi de toplantı var bir kez daha hatırlatalım bundan sonra daha sık hatırlatmalıyız bir yüzler meclisi diye adlandırılan önemli bir topluluk var toplumun her kesiminden bu gelişmelere karşı e, kaygı duyan ve bunlara karşı tutum takınan insanların ilk bir hareketin başlangıcı olarak e, yapacakları bir toplantı var. İklim için biz de varız diyecekler. Yüzlerce kişinin bir araya geleceği bir durumdan bahsediyoruz. Bununla ilgili haberleri de sizinle paylaşmaya devam edeceğiz her gün ve herkesi de oraya beklediğimizi de söyleyeceğiz bu bütün bu olayların e, iklim gerçekliğini bütün e, aslında medeniyetin insan medeniyeti dediğimiz şeyin kur, <gülüyor> kurulup işte bu hale gelmesine bunları konuşabilmemize imkan veren ortamın ortadan kalkmakta olduğu gibi çok büyük bir torunlarımıza bırakacak, çocuklarımıza hatta bırakacak bir dünya bulunmaması gibi bir tehdide karşı da mücadele ediyoruz. Bunu da hatırlatayım dedim birinci saatin sonunda. Açık, Açık gazete. gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. <gülüyor> Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet öncelikle bu serizadan bahsetme fırsatı bulamadık bir bir uzlaşma durumu oldu galiba son dakikada. İstersen önce onunla başlayalım Yunanistan'ın durumunu yeni hükümetinin. Ondan sonra da biraz Suriye operasyonu ile Suriyedeki operasyonla devam edebiliriz. Geçtiğimiz Cuma günü. Siriza hükümetiyle <gülüyor> Avrupa Birliği, Lüksel'deki yetkililer, Eurogrup arasında bir e, anlaşma sağlandı. Anlaşma şöyle, e, 4 ay boyunca e, bu daha önceki e, Troika ile yapılan e, anlaşma e, uzatılıyor. E, 4 ay boyunca e, Siriza'nın e, önereceği reform e, paketi e, görüşülecek ve dört ayın sonunda da bu reform paketi çerçevesinde yeni bir anlaşma mı yapılacağı yoksa nasıl devam edileceğine karar verilecek. Yani bir dört aylık soluk alma, hazırlık yapma, müzakerelerde bulunma, Yunanistan içindeki değerlendirmeleri gerçekleştirme süresi kazanmış oldu Siriza. Bu dört aylık uzatma bir acil olarak e, Siriza'nın bir e, ilk elde yapacakları, e, değişiklikleri, alacakları kararları Brüksel'e bildirmesi koşuluylaydı Ve burada da bir küçük önemli e, bir detay, e, küçük ama önemli bir detay e, vardı anlaşmada. O da e, bu 4 aylık süre içinde Siriza'nın yapacağı reformların, e, yapacağı, alacağı kararların e, kamu harcamalarında bir e, yükselme artış getirmemesi e, koşuluyla e, kabul edileceğiydi. E, bu e, siriza içinde hafta <gülüyor> hafta sonu çok ciddi e, tartışmalar yaşandı. E, Siriza'nın sol kanadı özellikle kalkınma bakanının da e, doğrudan e, kamu Kamu konuşması bu yöndeydi. Sirizan'ın sol kanadı, biz işte teslim olduk veyahut yapmamız gereken reformları, sosyal reformları, sosyal paketi hayata geçiremeyeceğiz. Bu teslimiyettir temasını işlediler. Dün hükümet Brüksel'e... Yapacağı değişiklikler alacağı kararların listesini sunacaktı. Tartışmalar uzadığı için bu sabaha kaldı. Bu sabah bekleniyor Brüksel'e ulaşması. Ölden sonra da Euro Grup yani bu Avrupa Birliği Maliye Bakanları Grubu, pardon Avro Bölgesi Maliye Bakanları Grubu hı hı. bir telekonferansla. Yunanistan'dan gelen öneriyi kendi aralarında değerlendirecekler. Bu önerinin içinde şimdilik gazetelere yansıyan AFP ve Rövterse yansıyan bilgilere göre şimdilik küçük sosyal politika girişimleri var. Örneğin Sağlık hizmetlerine parasız ulaşımın getirilmesini öneriyor Siriza hemen. Yoksullara, yoksul ailelere yemek kuponları dağıtılmasını öneriyor. Yiyecek kuponları dağıtılmasını öneriyor. Yani gıda alışverişi yapabilecekleri kuponlar dağıtılması, alış, çekler verilmesini öneriyor. Çok düşük emekli maaşı alanlara, bu zannediyorum ilk başta hesaplanan 500 avronun altında veya 400 avronun altında Emekli maaşı alanlara mali, ek mali yardım öneriliyor. 300 bin civarında aileye, en yoksul konumda olan 300 bin civarında aileye elektrik hizmetinin bedava parasız verilmesi öneriliyor. Yine yoksul ailelere kamu taşıma araçlarını parasız kullanma, kentsel kamu taşıma araçları tabi burada bahsedilen parasız kullanma, e, olana e, getirilmesi Düşünülüyor Asgari üc ücretin e, arttırılması e, Önerisi e, Şu aşamada yok anladığım kadarıyla Ama zaten bu beklenmiyordu Siriza lideri Spres'ta Zaten e, asgari ücretin bir anda Onu geçmişte de konuşmuştuk hatırlarsınız. Evet. Bir anda e, 580'den 700 e, 750 700, e, euroya Artmasını değil, bunun tedirici olarak artmasını ve e, eldeki imkanlar e, arttıkça artmasını önerecekti. Demek ki bu önümüzdeki dört ay zarfında bu e, yapılmayacak. Buna karşılık, şimdi bunlar harcamalar, buna karşılık e, gelir arttırıcı önlem olarak ne düşünülüyor derseniz, şöyle bir e, önerisi var, bu herhalde Brüksel'de en çok tartışılacak önerilerden bir tanesi Sirizan'ın. E, ödenmemiş vergi borçları, çok fazla var şu anda birikmiş vergi borcu. Yunanistan'da ve dolayısıyla kamu maliyesi açısından büyük büyük oluşturuyor. E, ödenmemiş vergi borçlarının hemen ödenmesi veya işte belli bir e, sınır içinde, e, tarih içinde ödenmesi koşuluyla bu belgi borçlarının bir kısmının silinmesi. Aynı şey banka borçları içinde öneriliyor. Ödenmemiş, zamanı geçmiş, e, temerite düşmüş banka borçlarının e, bir kısmının silinmesi karşılığında e, ödenmesi, bu bankaları da rahatlatmak, yeniden bankalara para girişini sağlamak açısından önemli. E, şu anda gazetelere, daha doğrusu haber ajanslarına yansıyan e, şeyler bu, e, öneriler paketi bu. Bugün öğleden sonra herhalde e, öneriler paketini daha detaylı biçimde göreceğiz. E, diğer taraftan da Brüksel'de Nisan ayına kadar bunları değerlendirecek ve e, bu son kalan 7,2 milyon e, avroluk bir e, milyar avroluk bir e, dilim var, e, yardım dilimi. Onun verilmesine veya veri, karar verecek. Vermezse o zaman tabii ki Yunanistan hükümetinin işi çok zor. Vermeme ihtimalinin çok az olduğunu düşünüyorum Brüksel'in. Ama pazarlığı yine yüksek tutacaktır. Burada e, Yunanistan hükümetinin bir, e, zaten epeyden beri söylediğimiz gibi, bir zaman kazanmaya ihtiyacı vardı Haziran ayına kadar. Bunu elde etmiş durumda. Buna karşılık daha e, Siriza'nın daha e, sol kanadı, daha radikal kanadı ise e, hükümetin e, Brüksel'e çok fazla taviz verdiğini ve seçim vaatlerini e, büyük ölçüde askıya aldığını e, iddia ederek bir e, iç çatışmayı, tartışmayı başlatmış durumda da doğal. Bu da beklenen bir şeydi. Ee, en önemlisi e, bugün e, Liberasyon Gazetesi'nde Etian Balibar'ın bir e, yazısı yayınlandı. Orada onu belirtiyor. Yani bu e, bir zaman kazanma taktiğidir. Zaman ve alan kazanma taktiğidir. Bu anlaşılır. Fakat bunu tek başına Yunan hükümetinin sürdürmesi mümkün değil. Zaman kazanma taktiğinin için Podemos'un da Belki İspanya'da iktidara gelmesi ümidi e, var, onun beklentisi var ama bunun da ötesinde e, gerçekten de Avrupa'da e, Avrupa'nın merkez güçlerinde, merkez ülkelerinde e, bu sosyal politikaların e, desteklenmesi ve bu e, gerici e, neo e, yeni muhafazakar, neo konservatör ee, ve aynı zamanda neoliberal e, politikaların e, özellikle sosyal politika alanındaki yıkıcı politikaların e, taraftarlarının geri ad adım atılmasını sağlayacak girişimler, sosyal e, hareketlere ihtiyaç var. E, maalesef şu anda bu e, pek gündemde değil. Bir küçük hareketlenme var. E, Balibar'ın makalesinden e, okuduğumda öğrendim. İşte e, Mart ayının 17'sinde yanılmıyorsam Avrupa Merkez Bankası'nın yeni binasının açılışında bu Avrupa Merkez Bankası'nın tefsil ettiği politikanın Yunanistan hükümetiyle pazarlıklardaki bir kurumda Avrupa Merkez Bankası biliyorsunuz güçlü bir kurum evet. bir büyük gösteri çağrısında bulunmuş bir girişim yani Avrupa Merkez Bankası'nın e, Avrupa sosyal e, politika alanına nasıl e, mü, torpillediğini, burayı kuruttuğunu, öldürdüğünü, e, a, sosyal Avrupa'nın düşmanı hale geldiğini e, haykıracak bir e, karşı gösteri çağrısında bulunmuş. Bu tür baskılar Almanya, Fransa gibi ana ülkelerde e, olmadığı sürece sosyal hareketler tarafından tabii Siriza'nın veya iktidarda olursa Podemos'un işi çok kolay değil. Evet ya, ama tamamen böyle teslim olduğunu söylemekte Hayır hayır bunu zaten söz konusu değil. Evet istiyorlar. El Haziran yani, ayına kadar bize süre verin diyorlardı ve o süreyi kazandılar. Evet. Buna yani, karşılık Brüksel'de bu süre zarfında bu süre zarfında Siriza'nın kamu harcamalarını daha fazla arttırmaması sözü aldı ki bu çok... Gayrı tabi e, akıl almayacak bir e, şey değil, bir pazarlık değil. E, madem bir reform e, hareketi getiriyor, e, bunun e, Brüksel'le görüşülmesi e, söz konusu olacak, pazarlık edilmesi söz konusu olacak. Burada bir e, soluk alacak, e, rahat davranabilecek bir dört ay. Yani, evet. Şurada bir değişiklik var, bu da önemli. Artık e, Troika'nın Önerdiği reform paketini Yunanistan hükümeti görüşmüyor. Evet bence de çok önemli. Yani Yunanistan'ın bak... önerdiği reform paketini bundan sonra Avrupa Birliği güçleri tartışacaklar. Evet ben de bir şey ilave edeyim. Yunanistan Maliye Bakanı şey Varoufakis iki şey söylemiş bence ilginç. Yunanistan memorandumu, yani mevcut kemer sıkma programını geride bırakıyor ve reformların ve kaderinin eş müellifi oluyor diye bir açıklama yapmış. Evet, evet. Seyfettin Gürsel'in yazısından da gördüm bunu. Yani müzakerede, bu anlaşmayla Yunanistan'ın müzakerelerde başını öne yeyen taraf olmaktan çıktığı bir gerçek demiş Gürsel. Aynı zamanda Refaiksin bir başka buna paralel bir sözü de var. Yani hiç kimse bizim ekonomimize ve toplumumuza empoze edecek, yani bizim kabul etmediğimiz, aklımıza uymayan, toplumun kabul etmediği önlemleri dayatamayacak. Reformların, reformlar üzerinde anlaşamazsak bu anlaşma ölmüş demektir diye de yazılı olarak koymuş var Fakir. Bunlar da tabii önemli yani. Evet evet. Yani burada hakikaten Seyfettin Gürsel'in söylediği e, tamamen e, doğru. Zaten Siriza'nın sol kanadı da bunu inkar etmiyor. E, gördüğüm kadarıyla. Yani bütünüyle teslim olduğunuz, her şeyi sattınız demiyorlar. İşte dört ay e, ertelendi. E, kısa vadede önerilen e, en önemli simgesel e, girişim tabii ki e, askeri ücretin arttırılmasıydı. Bunun ertelenmesinden endişeliler. Ama diğer taraftan programda yer alan bazı vaatler, örneğin bedava elektrik, bütün herkese değil tabii en yoksul ailelere, 300 bin aileye bedava elektrik dağıtılması veyahut en düşük emekli geliri maaşına sahip olanların maaşının Yardım edilmesi en azından, mali yardımda bulunulması, maaşın arttırılması anlamına geliyor tabii. Bu, bunlar en azından şu anda Brüksel'e giden öneri paketinde, mektubunda yer aldığını iddia ediliyor, göreceğiz bugün. Evet. Diğer taraftan bu gelir arttırıcı önlemler olarak belki Brüksel'de en fazla tartışılacağı Önlem olarak söyleniyor ama bana niçin bu kadar çok tartışılacağını anlamadım. E, vergi birikmiş vergi borçlarının hızla ödenmesi karşılığında bir kısmının silinmesi de bana çok makul bir öneri gibi geldi. E, çünkü kısa vadede Yunan hükümetinin hakikaten e, yeni vergi koyarak e, gelir sağlaması zaman alacak bir şey. Yeni evet, vergi zaman yani... gelecek sene geliyor. Bu senin vergi koyduğunuz mu? Onu gelir vergisi gelecek sene alacaksınız alacakların bir kısmını büyük bir kısmını hızla tahsil etmek e, imkanı sağlıyorsa bu çok makul bir şey gibi geliyor bana. Ve aynı zamanda ö, bu vergi borçlarının bir kısmının e, silinmesi de zaten e, temel üte düşmüş vergi borcu konumundalar ço çoğu. Bir de zaten reformların e, ana yani Sirizan ana geliş sebeplerinden biri desteklenmesinin en önemli sebeplerinden biri de bu büyük vergi kaçakçılığına ve yolsuzluklara da karşı mücadeleyi ön plana almış olması. Onu önümüzdeki işte 4 ay zarfındaki evet. reform paketinde en fazla, en ön planda yer alması beklenen şeyler bunlar. Ama bunlar şu aşamada daha somut olarak önerilmiş, şunları şunları şu şekilde yapacağız diye önerilmiş şeyler değil. Büyük ihtimalle işte önümüzdeki 4 ay zarfında hem Yunanistan'ın kendi içinde, hükümetin kendi içinde çalışma yapması ve bunları e, ardından e, Avrupa Birliği e, e, e, kurumlarına e, sunması bekleniyor. Zaten dört aya ihtiyacı olmasının esas nedeni bu. E, evet. Bunları gündeme getirebilmesi. Yunanistan'da bir e, tabii ki bir huzursuzluk var. E, ciddi bir bankalardan e, mevduat çekmesi var. Zannediyorum bu mevduat çekmesini tersine döndürmek için bu gecikmiş temelite düşmüş banka borçlarının bir kısmının silinmesi öden, hemen ödenmesi karşılığı bir kısmının silinmesini gündeme getiriyor e, hükümet kısa vadede. E, bir de tabii vergi e, girişini hızlandırmaya ihtiyacı var. E, 7,2 milyar euroluk e, yardım da Nisan ayında e, geldiğinde herhalde e, Haziran ayına kadar e, bir hazırlık e, dönemi geçirecek e, sırada. Bu arada ilginç bir makalesi yayınlandı Guardian'da çok uzun bir makalesi. Daha doğrusu 2013'te Belgrad'da Belgrad'daki bir toplantıda yaptığı konuşmayı makaleye çevirmişler kendisimi yoksa başkası mı Guardian gazetesi mi yapmış bilmiyorum. 18 Şubat tarihli Guardian'da ben niçin maksistim? şeyini unuttum şimdi. İlginç de bir şey kullanıyor. Ciprasın um, e, mı bu? Ciprasın e, değil. Var ufak isim. Ha, var ufak isim. E, de bir e, başlık kullanıyor. E, Erratik Maksist. E, yani bir düzensiz Maksist mi diyeceğiz? E, e, evet. Düzensiz. Evet. E, uzun bir şekilde kendi geçmişini nasıl çok Ortodoks bir e, iktisat e, Doktorası Matematik ağırlıklı iktisat doktorası Sidney'de nasıl Ortodoks bir e, iktisat bölümünde e, Solcuları def etmek Üzere görevlendirildiğini e, Anlatıyor falan ama ondan sonra da Anlattığı şöyle çok doğru bir şey var Çok ilginç bir şey var ben diyor e, Bir e, Marksist öğretiyi Öğretmedim ama kafamda hep Marksist strateji vardı Marks'ın analizleri vardı Diyor. İlk uzun bir makale. İlginç. Bakayım ben de. Bir, ama. E, çevirisini yapmak zor olabilir. Site için biraz uzun bir makale ama e, en azından o bağlantıyı koyabilirsiniz. 18 e, Şubat e, 2015 tarihli Guardian'da yer alıyor. Yanis hmm. Varifekes'in How I Became an Erotic e Man. Marxist, evet. Evet, ile ilgili önümüzdeki e, bugün ölden sonra zaten Eurogrup'un ilk değerlendirmeleri gelecek. E, e, önemli olan zannediyorum burada şu anda Siriza'nın kendi içinde e, tutarlı, iddialı e, bir e, reform paketini ki biraz evvel dediğim gibi hem vergi hem yolsuzluk, en başta da yolsuzluklarla ilgili önlemleri somut olarak gündeme getirebilecek bir e, reform paketini e, hayata geçirebilmesi. Bu arada yolsuzluk deyince ilginç bir yolsuzluk örneğini İngiliz gazeteleri e, gündeme getirdiler. Farkındaysanız e, İngiliz e, işçi Partisi'nin eski Dışişleri Bakanı Stroll'a Muhafazakar Parti'nin eski Dışişleri Bakanı e, tuzağa düşürdüler. E, bir e, sahte <gülüyor> Deli, Deli Tezgraf Gazetesi'nin yan, yanılmıyorsam yaptığı bir şey bu. Ee, bir sahte Çin e, firması icat edip çok paramız var deyip e, 12 tane milletvekiline e, bizim işlerimiz için aracılık yapar mısın e, talebinde bulunmuşlar. Bu 12 milletvekilinden diyeceksiniz ki bu bağdan iyi tarafı 12'den 10 tanesi biz bu işlere bulaşmayız demiş. Ama 2 tanesi evet demiş. Bunun 2 tanesi de eski dışları bakarak okay. ikisi de. <gülüyor> Ve bayağı ciddi para karşılığında iş takipçiliği yapmayı kabul etmişler. Ve bunları yayınladılar bugün. Yani yolsuzluk dediğimiz zaman işte bu da yolsuzluk aslında. Evet ama bizi soruşturun diyorlar onlar. Soruşturmayı, soruşturmayı kabul ettiklerine dair bir haber vardı BBC'de ben onu okumuştum. Eski bakanlar iki nokta üst üste bizi soruşturun diyorlarmış. Biraz önce bahsettiğiniz olayın detayından. Ha, detayı evet verir. soruşturun diyorlar. Evet, e, tamam evet. <gülüyor> E bir şey olmamış çünkü sonuçta bakanlar bizi soruşturun derken pek bir sıtlarının yumurta küfesi yok. Çünkü yok olmayan tabii. bir... Yani bu aslında tabii suçtur biliyorsunuz. E, suça teşvik suçudur. Yani bir telegrafın yaptığı işi biraz deşerseniz e, bir kişiyi masum bir kişiyi suça teşvik etmek olmayan bir şeyi icat edip suça teşvik etmek suçudur. Aslında baktığınızda ama e, bir ahlaki anlamda nerede ...işin e, zayıf noktası... ...nerede olduğunu çok açık biçimde gösteriyor... ...tabii aynı zamanda. Evet. Evet. Ama 12'de 10 rakamı da iyiymiş. Evet onu diyeceğim. Yani biz bir taraftan... ...bu işte aa iki tane bakan diyoruz ama... ...12'de 10 da fena değil değil mi? Yani şimdi 10'lar milletvekili yok biz bu işi ...bulaşmıyoruz diyorsa. E belki de Ali Telegraf iyi hazırlanamamıştır. Onun da payı olabilir. <gülüyor> ha, <gülüyor> da Çin... Evet olabilir. Doğru. Çin Doğru. piyasaların güvensizliği de bir şey yapılmış olabilir. Evet, evet olabilir yani. <gülüyor> Peki birazcık da şeyden Süleyman Şah evet, e, operasyonu. Valla ben e, illa orada e, kalsın 40 tane asker e, sonuna kadar dirensin. Orası vatan toprağı. Bir kere çok şey bir vatan toprağı biliyorsunuz. E, gezegen bir vatan toprağı zaten. İki defa yer değiştirmiş Süleyman Şah ve iki askerinin ...kemiklerinin nerede olduğu belli değil... ...var mı yok mu o da bilmiyoruz... ...üç tane boş sanduk yani epitopu... ...bahsettiğimiz şey... Evet. Ee, ...yerleri sürekli değiştirmiş ...dolayısıyla üçüncü kere değiştirilmesine... hiçbir mahsur yok... ...fakat sonuçta bu bir ricat hareketi... Yani ...bunu bir büyük... E, ...fütuh... fütühat ...yeni bir fütühat e, menkıbesi haline getirmenin ...nasıl başardılar pek anlayamadım ama... ...bu, bu bir ricat hareketi... E, gerekli olabilirdi. Hiç bence öyle milliyetçi şeylere gerek yok. Orası vatan toprağı dediğimiz şey. Yüz metrekarelik mi? ne kadar tam hatırlamıyorum ama galiba öyle bir şey. Bir futbol sahası büyüklüğünde bir yer. Ve tarihi olarak Türkiye'nin olmuş olmasının da anlamı sürekli değişmiş. Hababam sınıra yakın yere doğru yakın yakın çekmeye başlamışız. İlk baştaki olan yer Abdulhamit dönemindeki yerleşimlilik arasında epey bir mesafe var. Bunun anlaşmalı biçimde yapılması da söz konusu olabilirdi. İlla Suriye toprağında toprağımız olsun diyerek 200 kilometre sınıra 200 metre mesafede bir insanın bir kişinin özel mülkü üzerine işgal şu anda bizim burası diyorsunuz. Evet sabahliğinde o, o arazinin sahibinin konuşmalarına yer verdik beraber evet. okuduk çok acayip yani. <gülüyor> evet. yani şu anda bir özel mülkü işgal etmiş evet. devletlerine <gülüyor> bayrak dikmiş durumdayız. <gülüyor> Fuzuli şagil bir durum. Ama tabii bazı gazeteler mesela akşam operasyon her türlü takdirin fevkinde diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...dört ayrı dilde yayınlanan açıklaması var ve dünya saygı duruşunda diyor. Anlayamadım yani kim nasıl saygı duruşu... ...hakikaten kendi kendine bu kadar da gaz vermek mümkün olabiliyormuş demek ki evet bu görülmemiş bir boyutta hakikaten çünkü bütün tam sayfayı buna ayırmıştı dün yani Star ve diğer bazı gazeteler de böyleydi ama en çok akşam dünya saygı duruşuna o bölgede oyunu ben kurarım mesajı vermiş parmak ısırtan bir operasyonla tahliye etti diyor en sonunda tahliye etti ya <gülüyor> geri çekildi tahliye etti e, sınırda 20 kilometre mesafedeyken o 200 metre yani semen sınırın yakınına getirdi falan. Bu, hepsi bundan yapılabilir bunlar hakikaten yapılmasın. Çok önemsiz şeyler ama oradaki 40 askerin e, şeyinin sağlanması yaşasının sağlanması zor olabilir. Onlar risk altında olabilirler. Ama o zaman bir sene önce esip gürlememesi lazımdı hükümetin. Yok orası vatan toprağı, orası her zaman her zaman elimizin altında kimseye göz açtırtmayacağız falan diye esip gürlemesi. Bunu hazırlıyorsam böyle bir şeyi, o zaman da böyle bir şeyi hazırladığını söyleyebilirdi. Ve kimse de karşı çıkmazdı zannediyorum. Ama bundan sonraki hazırlık daha yerinde olmuş. Hürriyet gazetesinin haberine göre bu yeni yapılan türbe... Seyyarmış. Eşti i̇şte, tamam. Evet, yani... <gülüyor> yani i̇lk önce espri zannettik ama gerçekten de seyyar niteliyle seyyar olması nedeniyle. Öyle diyorlar. Çünkü Davutoğlu'nun bir sözünü okudum. Biz zamanı gelince oraya yeniden taşıyacağız o türbeyi diyor. Hı, o sebepten ötürü seyyar. Herhalde tekrardan ondan seyyar diyor. Çünkü yerine taşıyacağız demesinin anlamı kalmaz. Eee Orayı biz terk etmedik. Geçici olarak geldik. Orası zamanı gelince oraya yerleşeceğiz, döneceğiz diyor. Evet, bir, kere daha bir de, de yani, yani. çok o, hakikaten e, aklı e, mantığı zorlayan bazı şeyler var ama bence yılın sözlerinden birisi de e, Dışişleri Bakanı'nın e, sözüydü. Bir e, as subay Halit Avcı'nın e, öldüğü olayı var. İşte tank kapağı Fotoğraf, Fotoğraf çekerken, çekerken başına gelmiş. İş kazası dedi buna da. Yani bu hakikaten sürücü Lisan'ın da şahı oluyor herhalde. İş kazası. Ee, evet. Bunun da... <gülüyor> ne diyeceğimi bilemedim. Yani. Ee, evet. İş kazası. Evet. Aynen böyle söyledi dışişleri bakın. Bir iş kazasında kaybettik asrubayı dedi. Bu bir şekilde iş kazası. <gülüyor> evet. Yani zaten Teknede şimdi iş şeyin türbenin yeni şeyleri de tamamen AVM yapılacak diye de yanına turistik şeyler yapılacağı haberleri de geliyor. <gülüyor> Onun için artık tabii ki iş kazası. Ultra lüks bir türbe yanına otel, restoran ve dükkanlar da yer alması düşünülüyormuş. Yani, yani o evet. olan da hamile karısına oldu. Bir evet. hafta sonra Baba olacak bir askerden bahsediyoruz. Evet, evet. evet. Yani bu anlayamadım. Yani çoğumuz anlayamadı nokta. Böyle bir çekilme ve ricat harekatının bir sanki yeni Suriye'de toprak kazanmışız veya zaten böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Yapmayalım da bir toprak falan gözümüzde olmasın. Bir büyük bir başarı ee, olarak her hani çekilme de büyük bir başarı olabilir ama bu da çekilme deriz geride. Hani çok önemli kuşatılmış bir yerden çekilme e, bir ricat zarar vermeden bir İhtareye şey olmadan geçmiş şeyler vardır evet. Tabi yani o da büyük bir başarı olabilir ama burada bir kurşun bile atmadan geçiyorsunuz. YPG güçleri size e, kanal açıyorlar. E, i̇yi güzel iyi düşünülmüş bir şey ama böyle çok da büyütülecek bir şey değil. Biz ikincisi de o sandıklar yani bir Fellini Bondi filmi gözümlüğüne geldi. O sandukalar takır takır takır taşınıyor, öbür tarafa gidiyor, yeniden konuyor. Hemen Ben ben de aynı şeydi. Ama arada bir patlama efektleri de var. Türbeler de patlıyor yenileri inşa ediyor. Ha sonra öbür tarafta geri kalan yerde türbeler patlatılıyor diğer taraftan. Hakikaten böyle bir surreal Fellini filmi manzaraları gözüne gör böyle bir çok güzel film sahnesi olur bu süreyel bir film sahnesi. Çekilen fotoğraflar da öyleydi zaten. Iwo Jima'yı andıran fotoğraflar vardı. Özel olarak çekilmiş. Onlar da Iwo Jima'ya uygun şekilde yapılmış. Evet. evet. Pasifik evet. cephesi, ikinci dünya savaşı. Evet. evet. Çok. Yani e, tam bir Orwellian aslında yeni konuşla karşı karşıya olduğumuzu da söylenebilir. Son olarak da Arınç bu iç güvenlik paketinin aslında demokrasi için, demokrasi getirecek bir paket olduğunu söylemiş. Tam, tam Orwell, evet, <gülüyor> böyle yani. bir tam böyle bir şeydir evet. Demokrasi bu getiriyorsa işte. Fakat Adalet ve Kalkatma Partisi milletvekillerinin bir kısmının içinin rahat olmadığını hissediyoruz bu konuda. Evet bu, bu kolay kolay da çözülebilecek gibi gözükmüyor. Yani tereyağdan kıl çeker gibi yapamayacakları anlaşılıyor ve bu arada başta HDP olmak üzere muhalefet partilerinin de ciddi bir mücadele vermiş evet. olduklarını evet. Evet. söylememiz evet. gerekiyor. Beni en çok e, düşündüren yani en azından bu, bu sabah ya, de, buna nasıl cevap verilir e, diye düşündüğüm şey bu Meclis Başkanı'nın HDP, MHP ve CHP milletvekillerinin bonsai ve bir başka şey daha. Molotov kokteyli. Bonsai iktidarı diyor ya. Evet bir anlaşma yaptılar ya 11. maddede hepsi oy birliğiyle bonzai'nin uyuşturucu olarak listesine yazılmasını öngören maddeyi ee, oy birliğiyle oy, oylandı ya milletvekilleri. Ee, bunu diğer konularda da muhalefet partilerinden bekleriz diyor. Peki niye İktidar Partisi de aynı şeyi e, müzakereye açık tavrı diğer konularda göstermiyor sorusunu hiç aklına getirmiyor. Sanki İktidar Partisi'nin sadece emretme, empoze etmeye etkisi var. Diğerlerinin Bunları sadece oy, oylama e, hakkına sahipler. Hiç bunun tersinde olabileceğini düşünmüyorum. Ben de... Evet, çok... Böyle bir e, egemen zihniyet bile değil bu. Yani tamamen ben, biz burada çoğunluğa sahibiz. Bu, bu her istediğimizi yaparız. Evet, aynen öyle. Bu çok daha üzerinde epey bir konuşma fırsatı bulacağız herhalde. E, Eğer bu Kanun e, uygulanır, Anayasa Mahkemesi de iptal etmezse e, en azından bir kısmını büyük ihtimalle hızla e, şeye gidecektir uygulamaları. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde büyük bir e, şey patlaması olacaktır. Yani yargı kararı olmadan evinize e, mülki idare amirinin <gülüyor> e, evinizi arattırması yeter zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de konu. Ya akla gelebilecek bütün e, temel haklar ve özgürlüklerle ilgili her şeyi bence ayaklar altına alıyor. 200 şey 800. yıl dönümünde şu sırada elimin altında Magna Carta var. Mi? Okudum tekrar. E, ve yani en az 800 yıl geride, geriye götürmekte olduğu rahatlıkla söylenebilir bu yeni tasarının. O, ...radyoda okumaya kararlıyız onu... ...Magnacart ...Evet evet onu bir de... E, ...tam çevirisini... E, ...belki siteye koymakta da yarar. ...Evet var e, çok izinlerini alıp koyacağız... ...çok ilginç maddeler var gerçekten... ...peki çok teşekkürler... İyi günler... ...Ahmet İnsel ile Ufuk Turu... Açık gazte Açık bilinç Güven güzel ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey merhaba. Can günaydın. Evet bugün devam ediyoruz geçen hafta bıraktığımız yerden Alan Turing yani iktisat şey, şey, matematikçi felsefeci biyolog bile hatta yani tam anlamıyla bir dahi özellikleri gösteren ilk açık gay aynı zamanda ve ilkelerinden de pek sapmamayı tercih etmiş önemli bir insanın filmi de geliyor uzun yıllar sonra kendisinden özür dilendi öldükten çok sonra biraz daha onun üzerinde konuşmaya devam ediyoruz bir de konuğumuz olacak ben size bırakayım sözü güvenme evet eee The Invitation Game'in filminin Türkiye'de de e, gösterime girmiş olması sebebiyle Alan Turing için bir mini seri e, yapmaya başladık. Geçen hafta Turing'in hayatından bahsetmiştik. Bu hafta Turing'in e, matematiğe ve bilgisayar biliminin temellerine olan katkılarından konuşacağız. Gelecek haftada Turing'in e, felsefi düşüncelerinden e, ve yapay zeka projesinden bahsedeceğiz. Ee, bu hafta e, konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi e, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Profesör Doktor Cem Tay. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk hocam. Ee, Hoş e, geldin. Ben e, kısaca e, Cem'i tanıtmak isterim. E, e, Boğaziçi Üniversitesi e, Bilgisayar Bölümü 1982 senesinde açılmıştı. Ee, o bölüme ilk giren grup öğrendiğim için de ben de vaydım. Bizden e, bir sonra e, ikinci sene girenler arasında da can vardı yanlış hatırlamıyorum. Ee, bölümün küçük olması ve e, hocaların bütün derslere yetişememesi falan gibi nedenlerden biz bazı dersleri e, biz altımızdaki sınıfla birlikte yapmıştık. Biz de yaz stajı yapmıştık. O vardı ya bu bizden sonra gelen bir e, İnsanların içinde çok general e, öğrenciler var. Ayrıca falan diye düşündüğümü hatırlıyorum. E, böyle düşündüğüm kişilerden birisi Jensay e, idi. Daha doğrusu sonradan e, anladım. Bir başkası efendim altaydım. E, i̇kisi de Boğaziçi Üniversitesi'nde şu anda bilgisayar profesör olarak görev yapmakta var. Bilgisel mühendisliği de bence Türkiye'nin en önde gelen en başarılı bölümlerinden bir haline geldi. Çok kuvvetli, çok iyi eğitim alınabilen bir bölümde. Cem'nin çalışmaları pek çok alanda. Ben biraz yapay zeka kısmından bahsedeyim. Çünkü yapay zeka alanında özgün çalışmalar yapmış olan belki ilk insanlardan bir tanesi Cem. Türkiye'de değilim hocam. <gülüyor> Aslında yani bunun tarihçesine bakmak lazım ama hocam senden önce sen doktorunu 1992 senesinde bitiriyorsun kürüyorsun Üniversitesi'nden ee, Ve işte akıl yürütme e, genel ekseninde klasik e, yapay zeka paradigması içinde çalışmalar yapıyorsun. Senden önce bu konularda çalışmış yapay zeka üstüne doktora yapmış falan birisi var mı ben bilmiyorum. Ha, e, yani Türkiye'de olmadığında ben hemen hemen eminim ama e, elbette ki e, yurt dışına bakarsak tam o kelimeler kullanılmasa da o araştırma e, daha uzun yıllardan beri devam ediyormuştur. Yani yurt dışında doktor yapan Türk araştırmacılar tarafından. Yurt ha, Türkleri diyoruz. Yok yurt dışındaki evet. Türkler arasında da pek çok olduğunu sanmıyorum. Yani ben ilk jenerasyondanımdır danımdır öyle diyeyim yani. Aslında Evet evet, evet. tamam. Yani ben bunun altını çizmeye çalışıyordum. Aslında o anlamda Türkiye'de ve e, Türkiye'den yetişme insanlar arasında yapay zeka'nın e, öncüleri arasında seni e, saydım bu şekilde. John e, Sayın Birkaç ödülleri, pek çok başarılı çalışmaları, yayınları da var. Kendisine programa geldiği için bir daha teşekkür ediyorum. Üstelik yapa, açık raddinin yabancısı da değil. Daha önce bir programda da trendler almış. Üstelik. Ali Tekcan'ın bilim bu, bu, üzeri... meten... şimdi unuttum ama hangi programın adını ben de unuttum maalesef Vallahi ben de bir tek geldiğimi hatırlıyorum <gülüyor> çok eğlenceli bir bilim programı evet. yapıyordu evet. Ali Tekcan yıllar önce sanırım yapay zeka konuşmuştuk onunla evet. Evet. şimdi efendim biliyorsunuz söz uçar diye galiba orada doğru bir taraf var Bakın, uçmuş yaz yani sözler bizim sözler de uçabilir ama neyse ki podcast e, mevcut. Evet. Bir de belki e, bu vesileyle hep haftalardır e, söyleyeyim deyip unuttuğum bir şeyi bu araya sıkıştırayım. E, açık bilincin e, duyurlarını ve bu programda aktardığımız e, çalışmaların e, özgün makalelerini bir Twitter sayfasından e, yayınlamaya başladım. Süre, fakat söylemeye yetmiştim. E, açık bilinç etiketiyle ya da acık bilinç e, etiketiyle e, ilgilenenler e, türetlerden bulabilirler. Turing'in e, matematiğe katkıları e, yapay zekâya ve bilgisayar biliminin temellerini olan katkılarını e, herhalde saydan e, daha yetkin bir şekilde bir kimse yoktur. E, bu açılışlar e, ben ben e, Topu sana bırakayım ve biraz e, Turing'in niye önemlidir e, matematikçi olduğundan. Turing yöncesi ile Turing sonrası arasında bilgisayar yayınlığı denen e, bu yeni bilimin, 20. yüzyıl biliminin e, nasıl bir e, fark yaratmış olduğundan e, filan e, bahsetmeye başlıyor istersen. Tamam, e, ben de tekrar teşekkür ederim beni çağırdığın için Güven. E, Turing'den önce bilgisayar bilimi diye bir şey yoktu zaten yani kurucusu o kesinlikle tartışmasız bir şekilde e, başka birkaç bilim gibi e, sanırım geçen hafta da bahsetmişsiniz e, işte yapay zeka e, bu biyolojideki morfo işi e, bilgisayar biliminin de bir tane babası varsa o Turing. E, matematiğe genel katkısını anlatabilmek için e, David Hilbert denen ünlü Alman matematikçiden bahsetmemiz lazım. 20. yüzyılın başlarında e, matematiğin krallarından biri bu David Hilbert. E, ve de e, matematikle ilgili e, kimi düşünceleri var. Matematiğin e, tutarlım e, eksiksiz ve kararlaştırılabilir olduğunu düşünüyor. Bu üç kavramın ne olduğunu kısaca anlatmam lazım. Tutarlı şu demek... E, matematikçiler e, doğru işlemler yaparak yani hataya düşmeden e, matematik dersinde öğrendikleri kitapta okudukları e, teknikleri kullanarak asla birbirinin zıttı olan iki önerme kanıtlayamazlar iddiası matematiğin tutarlı olduğu iddiası. Eğer matematikte evet. e, hem e, A cümlesini hem de A cümlesinin tersini kanıtlayabiliyorsak bu çok fena bir şey. <gülüyor> e, çünkü o zaman e, gerçekten 2 artı 2 eşittir 5 gibi tümüyle saçma şeyleri de kanıtlayabiliyoruz. Matematiğin e, herhangi bir matematiğin sahip olmasını istediğimiz en önemli özellik bu tutarlılık özelliği. İşin ilginci e, tabii herkes bunun böyle olduğunu inanıyor ama Hilbert bu e, konuyu apaçık söyleyene kadar... Hiç kimse bunun gerçekten böyle olduğunun e, kanıtlanabileceğini e, akıl etmemiş. Yani matematiğin böyle üst özelliklerinin de bir matematiksel kanıt konusu e, edilip incelenebileceği 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir şey. Hilbert, haydi matematiğin tutarlı olduğunu e, kanıtlayabiliriz. Kesin tutarlıdır canım e, diyor. Tutarlılık özelliği bu. E, eksiksizlik özelliği. Ee, doğru olan her cümlenin matematiksel cümlelerden bahsediyoruz. İşte mesela bütün e, asal sayıların sayısı sonsuzdur filan gibi. Doğru olan her cümlenin bir kanıtı olacağını iddia ediyor. Hilbert bunu düşünüyor. Ee, biz şimdi bulamamış olabiliriz ama yeterince çalışırsak, yeterince zeki bir matematikçi gelirse doğru olan her cümleyi e, bir teorem şeklinde kanıtlayabilir. E, matematik evet. her doğrunun kanıtlanmasına izin verir. Eksiksizlik özelliği. E, kararlaştırılabilirlik özelliği de e, bunların e, yavrusu olan bir özellik. O da diyor ki e, günün birinde öyle bir yöntem bulunacak ki neredeyse mekanik <gülüyor> olarak e, siz e, diyelim bir makineye e, girdi olarak canınızın istediği bir matematiksel cümleye gireceksiniz ve o makine onun doğru mu yanlış mı olduğunu size biraz çalıştıktan sonra otomatik olarak söyleyecek. Yani matematikçi denen yaratıcı bir insana gerek bile kalmayacak. Bu şekilde mekanikleştirilebilir her şey. Matematik kararlaştırılabilirdir de bu demektir. Diye düşünüyor Hilbert. 20. Evet, yüzyılın de, başında. De, burada hemen araya giriş e, eklemede bulunmuş <gülüyor> Alan Turing'in e, yazmış olan e, Andrew Hodges e, bir noktada şeyden bahsediyor bahsediyor. Turing derste iken, e, hocalarından üstünde etki etmiş olan e, önemli matematikçi hocalarından Maximil'in öyle bir e, soru soruyor. Herhangi bir e, matematiksel önermeyi teslim ettiğiniz zaman e, onun kanıtlanabilir olup olmadığı sonucunu size verecek bir mekanik e, süreç e, böyle bir yöntem bulunabilir mi diye ve ...doktora çalışmalarına filan da bunun ilhamlı olduğunu iddia ediyor biyografide haciz. Doğru. Ee, önce Hilbert'in demin bahsettiğim e, matematiğe olan güvenine... ...matematik kesin bu demin söz ettiğimiz üç iyi özelliğe sahiptir yolundaki inancına... ...en büyük darbeyi e, meşhur Kurt Gödel vuruyor. E, Gödel e, yani dehadan da öte bir adam. E, ona da muhakkak bir programlar serisi yapmanız lazım. Ee, o ilk iki özelliğin e, matematikte e, kanıtlanamayacağını şu şekilde gösteriyor matematik e, eksiksiz değildiri gösteriyor çok ilginç bir e, ispatla öyle bir e, cümle ortaya koyuyor ki o cümlenin e, doğru olduğunun da matematikte kanıtı yok yanlış olduğunun da matematikte kanıtı yok yani biz bulamıyoruz değil matematikte kanıtı yok böylece eksiksizlik iddiasını çökertmiş oluyor. Bu bilgiden yararlanarak ispatladığı başka bir teoremle de e, matematiğin tutarlı olduğunun kanıtı olmadığını gösteriyor. Yani inşallah tutarlıdır ama biz onun tutarlı olduğunu kanıtlayamıyoruz. Bunu gösteriyor. Böylece Hilbert programının 3 e, ayağından ikisini e, Gödel zaten çökertmiş oluyor. Senin bahsettiğin e, derse... Çok, çok çok şok evliliği bir şey değil mi? Yani e, Tabi tabi yani. zamanında matematiğe olan... E, güven e, ve insan zihninin e, işte bu formal sistem içinde e, her zaman bir sonuza ulaştırabileceği mesela sorularına olan e, güven böylece e, altış olmuş oluyor. 20. yüzyılın belki en şoke edici matematiksel e, sonuçlarından biri. Kesinlikle. Yani e, Gödel e, dünyayı sarsan insanlardan biri. E, sonra pratik olarak sarsanlardan biri de Turing. Şimdi ona geliyoruz. E, Turing daha doktoraya da başlamamış e, Cambridge'de, e, King's College'da öğrenciyken sözünü ettiği Newman'ın dersini alıyor. E, Newman zaten e, anladığım kadarıyla İngiltere'de bu konulardan e, haberi olan tek insan filan. Yani Gödel'in ispatını biliyor. E, son durumu e, Newman'dan öğreniyor Turing. Yani artık her doğru... Ee, önermeyi yani bir önermeyi girdiğimizde onun doğru olup olmadığını e, bize otomatik olarak söyleyecek bir mekanizmanın olmadığı gödelin dediklerinden çıkıyor ama belki ispatlanabilir önermeler için onun e, ispatlanabilir olup olmadığını yani e, ispatı var ve şudur e, ya da e, yoktur diyen bir e, yöntemin olabileceği e, olup olmadığı sorusu hala açık kalıyor. Newman bu soruyu Turing'e aktarıyor. Turing de bunu düşünmeye başlıyor. Zaten geçen hafta da konuşmuşsunuz. Adam yani dahinin önde gideni. E, ve bir süre düşündükten sonra onun e, matematiksel e, tarzına da uyan bir şekilde e, yani olaylara dışarıdan yaklaşan birisi olarak e, literatürün tümünü her zaman çok iyi bilmeyen kendisi kavramları baştan düşünüp icat etmeyi seven birisi olarak bir ispat buluyor. E, karar probleminin Demin anlattığım şekilde Hilbert'in ortaya koyduğu problemin e, de e, bir çözümünün olmadığının ispatını kuruyor. Bunu e, bir cümleyle tekrar ortaya koyayım çünkü e, çok ilginç. Şunun var olmadığını e, gösteriyor. Biz e, bir e, önermeyi bir makineye vereceğiz. O makine çalışıp çalışıp o önermenin e, bir ispatının olduğunu ya da onun tersinin bir ispatı olduğunu bize söyleyecek ve... Canımızın istediği her önerme için bu makine hani ispat bulma makinası diyelim e, bu işi yapabilecek. Hilbert böyle bir şeyin olduğunu iddia ediyor ve hadi bunu bulun diye matematikçilere meydan okuyor. Turing ise böyle bir makinenin yapılamayacağını çünkü böyle genel bir yöntemin evrendeki bütün yöntemler arasında bulunmadığını ispatlıyor. E, bu işi yaparken kullandığı bir yöntemle de yani bu makalede bu ispatı e, yazarken e, kafasında canlandırıp e, kağıda döktüğü bir yöntemle de Turing makinası diyoruz işte o, o yöntemin adını. Çok enteresan e, yan uygulamaları olan mesela çağımızda bilgisayar denilen şeyi e, ortaya koyan e, yepyeni bir kapı açmış oluyor. E, Turing'in büyük buluşu bu kararlaştırılamazlık kararlaştırılamaz problemler olduğunu ortaya koyuyor. Bunu ortaya koyarken de e, bilgisayar dediğimiz şeyi kağıt üstünde e, tümüyle dizayn edip güçlerini ve e, zayıflıklarını daha elektronik bilgisayarın hiç olmadığı 1936 yılında e, apaçık sermiş oluyor. Peki ben evet. bu, bunun ortasına, evet. pardon bir şey söyleyeyim. Bu Enigma denen şeyi çözen Alman Nazi makinesinin e, şifresini, kodunu bozan, çözen makine e, bir bilgisayar diyebilir miyiz ona? E, bu enikba işi daha sonra savaş başladığı sırada oluyor. E, Turing bu bilgisayarların daha inşa bile edilmemiş bilgisayarların neler yapabilip neler yapamayacağıyla ilgili büyük buluşunu kağıt üstünde 1936'da yaptı. Ondan sonra e, savaş e, süresince İngilizlerin şifre çözme e, merkezinde e, çalışırken e, özelleştirilmiş e, sadece bir işi yapmaya yönelik yani devin dediğiniz şifreyi kırmaya onun e, e, deşifre edecek anahtarı bulmaya yönelik özelleştirilmiş makinelerin inşası gerekiyor. Orada da Turing'in önemli katkıları var. Ama Turing'in e, esas e, o makalesinde ortaya koyduğu şey bilgisayarlarda evrensellik dediğimiz bir e, özelliğin olduğu. Evrensel bir makina diye şunu kastediyoruz. Bir tane makina yapıyorsunuz. Ona başka bir makinayı tarif ediyorsunuz. Sizin elinizdeki o tek makina o kendisine tarif ettiğiniz öteki makinayı taklit etmeye başlıyor. Imitation game e, bir yandan da e, onu e, ve bu şu anda 2015 yılındaki insanlara, çocuklara bile çok normal gelen bir şey. Çünkü şimdi bizim ev, hepimizin evinde böyle bir makine var. Normal. Bir tane donanım alıyoruz ve o binlerce değişik işi yapabiliyor. Yani ayrı bir daktilo almamız gerekmiyor, ayrı bir hava durumu tahmin makinesi almamız gerekiyor, Aa, gerekmiyor, ayrı bir televizyon almamız gerekmiyor, açık radyo epe var değil mi? Ayrı bir radyo almamız gerekmiyor. Hepsini tek makine... Bu yazılım dediğimiz değişik girdileri çalıştırarak başka makineleri taklit ederek yapabiliyor. Evrensellik bu. Bir makinanın evrensel olması bütün öteki makineleri taklit edebilir olması demek. İspatında bundan yararlanmak için Turing makalesinde bu fikri ortaya atıyor. Çok ilginç bir şey. Bu gerçekten olabiliyor. Böyle makineler yapabiliyoruz. E, savaştaki e, şifre kıran makineler sadece o şifreyi kırmak için dizayn edilmiş. Ama savaş bittikten kısa süre sonra evrensel makinayı da İngiltere'deki üniversitelerde yapmak için Turing çalışıyor ve o ekiplerin de içinde oluyor. Evet. Ben de burada hemen iki şey yapayım. Bir tanesi Turing'in belki gösterdiği en önemli şeylerden birisi bu kararlaştırılamazlık ile alakalı ama aslında yani buradan... Tring'in katkısı böyle ne bir katkıdan ibaret ya da hani bir şeyin yapılamayacağını göstermekten ibaret gibi tabii ki anlaşılmamalı. E, Tring'in e, göstermeye çalıştığı şey daha genel olarak bence e, yapay zekaya olan ne de aslında buradan atlıyor diye düşünüyorum. E, akıl yürüterek yani belli kurallar çerçevesinde belli adımları peş peşe atarak e, mekanik bir e, süreç sonunda e, bizim e, akıl dediğimiz yaratıcılık dediğimiz zihin dediğimiz kapasitelerle çözebileceğimiz e, ya da belki ancak öyle çözebileceğimiz e, düşündüğümüz problemlerin bir makine tarafından da ya da bir e, genel olarak tarif edilebilen bir süreç tarafından da e, çözülebileceği meselesi ve bunun limitleri Konusu. Aslında e, Turing makinesi diye Turing'in adıyla anılan makine ve Turing testi diye yine Turing'in adıyla anılan e, yapay zeka konusundaki test de birbirine or oradan e, o şekilde bağlı diye düşünüyorum. Çünkü Turing e, yapay zeka konusunda tartışırken yani şimdi uzun uzun bir akıl nedir, e, makine ne demekse bunları tartışmaya başlamak yerine bir süreçten bahsedelim diye bir test öneriyor ve bu da bir anlamda sonuçta bizi bir makinenin akıllı olup olmadığı kararına götürecek bir süreç gibi gözüküyor. Sen ne dersin Cem? Doğru zaten bildiğin gibi gençliğinden beri hatta o sözünü ettiğin biyografide onu bir çocukluk aşkına falan da bağlıyorlar. Ee, zihin nedir beden nedir bu zihin denen şey ya da ruh denen şey bedenin içinde nasıl oluyor da duruyor o olmadan öbürü olur mu gibi konularla e, ilgilenen birisi ve son derece katı bilimselci birisi <gülüyor> yani e, madde e, ve sadece madde kullanarak e, ruhu e, açıklayabileceğini e, sonunda karar veriyor ve ee, sanırım yani benim e, açımdan e, tümüyle de e, olayı anlamış çözmüş e, durumda e, bir kez bilgisayarın e, artık bilgisayar dediğimiz ve bize doğal gelen ama o zamanlar düşünmesi bile ilk düşünen kişi olduğundan feci büyük bir başarı olan o, o, o aletin o sistemin e, yapabildikleri gözünün önünde serilince onun e, işte başka sistemleri taklit edebilme özelliğinden e, çıkarak insanları, insancıl süreçleri de, e, zihin süreçlerini de taklit edebileceği herhalde ona e, açık gelmiş olmalı. Evet. E, peki bir de Turing makinesi, şimdi Turing tabii bakın ben bir makine icat ettim. E, adına da bundan böyle Turing makinesi diyeceğim <gülüyor> deniyor. Turing testi de Turing makinesi de başkaları tarafından daha sonra Turing'in adıyla adının atledildiği şeyler. E, turing makinesinin bu e, aslında fiziksel bir makine değil bir matematiksel model olduğunu herhalde altını çizerek belirtmek lazım. Doğru. Bir de belki bugün dünyada ki en güçlü bilgisayarın yapabileceği her her şeyi bir Turing makinesinin de çok basit bir model olduğu halde yapabileceğini altını çizmek lazım. Nedir bu Turing makinesi falan diye yazanlıklar Evet. E, Turing orada e, hani rakipleri diyelim o konuyu Hilbert'in o sorununu e, çözmeye çalışan diğer matematikçilere oranla gerçekten dahice bir şey yapıyor. E, hani Hilbert istemişti ya bu işi çözmenin e, net, e, belirli e, bir yöntemi vardır herhalde. Siz o yöntemi bulun diyordu. Şimdi bu yeterince iyi bir Matematiksel tanım değil. Bu şimdi bizim derslerde algoritma dediğimiz şey ama onun e, o tarihte bir tanımı yok. E, o yüzden Turing şöyle düşünüyor. E, bir işi mekanik olarak e, çözmenin bir yöntemi ne olabilir? Valla bu işi sonuçta bir matematikçi çözmeyecek mi? O matematikçi de e, şimdi benim e, Ömer Bey'in yaptığını görmekte olduğum gibi bir kağıt, bir defter, e, bir de kalem kullanmayacak mı? İşi basitleştirmek için defteri e, kareli defter olarak düşünelim ve sadece bir satırdan oluşmuş gibi düşünelim. Çünkü e, yeterince uzatırsanız tek bir satıra e, büyük bir deftere yazabileceğiniz her şeyi yazabilirsiniz ve bu önemli bir e, kısıt değil. Adamın kaleminin olduğu yere tabii sadece değişiklikler yapabileceğini, yazabileceğini ya da silebileceğini düşünelim. Kalemini sağa sola oynatabileceğini düşünelim bir de kafasında ne yapacağına dair sonlu miktarda bir bilgi bulundurması gerekir tabi mesela çarpma yapıyorsa ilkokulda hepimizin öğrendiği o o yöntemi kafasında bulundurması gerekir ve hepsi de bu yani herhangi bir matematikçinin herhangi bir şey yaparken gereksindiği şeyler temelde bunlar diye düşünüyor ve modelini de ...neredeyse birebir bu dediğim öğelerden oluşacak şekilde tasarlıyor. Bir e, sonsuz yan yana duran küçük karelerden oluşan e, bellek e, cihazı var. Sonlu miktarda bilgi içerebilen programı falan içerebilen bir e, kontrol birimi var. Ve de e, belleğin o sırada hangi noktasına erişmekte olduğumuzu belirten... ...örneğimizde Ömer Bey'in kaleminin pozisyonunu e, e, canlandıran e, bir e, e, tape kafası var. Evet. Okuma-yazma kafası var. Herhangi zekice ispatı yaparken bu öğelerin olması gerekir, başka bir şeye de gerek yoktur diyor. Ve bu şekilde tarif edilmiş bir modelin bahsettiğimiz çözümü olmayan problemi halledemeyeceğini gösterince de hiçbir matematikçinin de bu işi halledemeyeceğini kanıtlamış oluyor. Ee, mesela Gödel e, Turing'in rakiplerinden ve daha sonra doktora hocası olan Church'un hemen hemen aynı kapıya varan başka bir ispatını okuyor ama e, ikna olmuyor. Bunun e, genel algoritma fikrini e, iyice e, canlandırdığına ikna olmuyor. Ama Turing'in makalesini okuduğu anda ikna oluyor. Tabii diyor yani kağıt kalemle e, sonlu miktarda bilgi içeren bir kafayla yapılamayacak şeyleri adam nitelemiş. Kesinlikle e, olayı bitirmiş diyerek Gödel'den de e, tam puan alıyor tüyürek. Evet. Evet. E, sü sürenin de tam sonuna geldik. Bir, ge galiba bir başka programa kalacakmış gibi görünüyor. Ben şeyi de soracaktım. E, yani bu zeka üzerine ve e, beyinsel çalışma üzerine e, özellikle de maddi ve manevi e, e, boyutları ayırması konusunda konuşurken duygusal e, yapılanma, sevgi, dayanışma, empati, ayna nöronları falan, bunlar dışarıda mı içeride mi kalıyor ama bu tam, herhalde Tam Güven Hoca'nın e, haftaya yanıtlayacağı türden bize <gülüyor> e, Yani insanlık için çok önemli bir e, hayatta kalma meselesi olduğunu da e, son zamanlarda epey üzerinde konuşuyor ama bunu herhalde konuşacak zamanımız kalmadı. Ben bu arada bir de şey yapayım Bilim ve Gelecek dergisinden Kasım 2014 sayısında Aylık Bilim Kültür Politika dergisinin çağımızı yaratan dahi Alan Turing kapak yazısı ve yani dergi buna ayrılmış esas olarak ve Profesör Cem Sayın da Alan Turing'den günümüze Turing makineleri, Turing makineleri adlı makalesi de var. Ona da bir atıf yani ilgilenenler ona da bakabilirler diyeyim. Evet, e, tamam, gayda programı kapatıyoruz. O halde e, konumuz Profesör Doktor Jan Saide, Alan Turing'in matematik ve bilgisayar bilimine olan katkılarından e, konuştuk. Programı kapatmadan bir şeyden daha bahsedeceğim. Cem hocanın epey bir zamanda üstünde uğraştığı bir başka mesele var. Hatırlarsın 2010 senesinde galiba 5 sene önce Mehmet Baransu isimli bir kişi bir bavul dolusu belgeyi mahkemeye sunmuş. Daha sonra işte balyoz davası falan diye bildiğimiz bir sürü e, ciddi cezalar içeren e, davalar buradan e, kaynaklanmıştı. E, dijital belgelerin ne kadar e, hukuki e, anlamda belge olarak kullanılıp kullanılamayacağı, üstlerinde nasıl manipülasyon yapılıp yapılamayacağı meselesi tabi ki aslında bilgisayar bilimcilerinin uzmanlığını gerektiren bir konu. Ee, bu işin uzmanlarına yeterince e, e, şey medyada ya da e, hukuki sistemde yer verilmedi fakat e, profesör Gençay bu meseleyle eteğiyle uğraşıyor. Kamuoyuna iki e, duyuru e, yayınladı. E, i̇kincisi geçen sene 2014'te yayınlanmıştı ve orada. E, dijital e, dosyaların iç ve iş üyeleri kolayca iz bırakmadan hissedildiği gibi kurdurulanabilir. Dolayısıyla manipülasyonu açıktır. E, cümlesi de var. E, e, Türkiye'nin dört bir yanından bilgisayar mühendisliği bölümlerinden e, öğretim üyelerinin de altında imzası olan bir duyuru. Ee, bunu da e, böylece bir kez daha görmüş olun. Cem e, bu yönüyle tanıyanlar da e, dinleyicilerin güzelsine vardır. Cem yeniden çok teşekkür ediyorum programa geldiğin için. Bir başka programda yine bekleriz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Biz de gerçekten. Peki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere.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 Programı bitirirken Steve Miller Band'den Take the Money and Run adlı parçayı dinleyeceğiz. Uygunda, gündeme de uygun. Parayı al ve kaç. ve Ama asıl çal çalma sebebimiz de gruptan Lonnie Turner'ın doğum günü olması. Kaliforniya'da 1947'de doğmuş bir Amerikalı müzisyen Lonnie Turner. 24 Şubat 1947'de doğmuş. Take the Money and Run geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. gasté